وصلي على المختار من مطار فالأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصلي ربي على الهادي وعترته وصحبه من لطيب دين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله فما توفيق يوعد صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق Sallu ala rasulina Muhammed Allahu salla ala selem Muhammed Taala salla selem Sallu ala tabib qulubina Muhammed Allahu salla ala selem Muhammed Taala salla selem Sallu ala şefii aznubina Muhammed Allahu salla ala selem A'udubillahi es semi'u el alim min الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن اعمال صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ابدا ودفع عن ناركم السوء بلا حول بالله العلي العظيم Rabbimiz meclisimizi mübarek eylesin, ilim meclislerine dahil eylesin, fazîletlerine nâil eylesin, cümlemizi şu saatte affı mağfiret eylesin, dağılmadan cümlemize, beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Attığınız adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin. Amin. Birkaç hususu beyan edip derse başlayayım İnşallah Neseb-i Şerif'le ilgili önemli bir kitap hazırlıyorum. Mevlid'e adam olduğu için her sene bunu yetiştirmek için bayağı telaşa girdim. Vakitler de daraldı. E çok da kaynaklar buldum. Çok da hiç bir yerde bulunmayacak ölümler yazdım. O bakımdan yoğun oldum, yorgun oldum. İnşallah çok uzatmam ve dönerim de sabah ne gece çalışıyoruz, sabah çalışıyoruz. Siz de dua edin, Allah vakitlerimize bereketler ihsan mevlidi Mevlid-i Şerife Nesebi Şerif Risalesini sizlere sunabilmeyi nasip eylesin. Amin. Çok büyük ilimler var. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem ta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün babalarını yazdım. Adnan efendi dedesine kadar müttefak nesep oradan Adem Aleyhisselam'a kadar bütün babaları, ataları, dedeleri, neneleri, onların faziletleri, onlar hakkında varid olan rivayetleri hepsini topladım elhamdülillah. Ee, i̇nşallah inşallah Ruuhu Sallallahu Aleyhi ve Sellem haberdar olur. Ve bizlere şefaatçi olur ve bizlerden razı olur. Sizler de okursunuz, okutursunuz. Ve böylece Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etmeye Allah cümlemizi feda eylesin. Yani i̇şimiz, gücümüz onu sevmek, onu sevdirmek, onu tanıtmak, onu tanıtmak, onun faziletlerini anlatmak olsun. Ciğeri beş para etmez adamlar için. Neler yazıyorlar, neler çiziyorlar, e, dünya ahiret hiç itibarı olmayan insanlara ne kadar değer veriyorlar, biz Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yapamadık, onu tanıyamadık, tanıtamadık. İnşallah ölene kadar Allah bizi bu uğurda çok hayırlı hizmetlere muvaffak eylesin. Amin. Önümüzdeki Mevlid gecesinde biz Fatih'teki yerimizde olacağız. Tabii hem Mevlidi Berzenci yok hem Mevlidi Şerif okuyoruz. Mevlidi Şerifin faziletleri çok var, okunmasının bereketleri çok var. Okunduğu sene, okunduğu yere emandır. Emandır. Yani Mevlid-i Şerif Arapça da olur. Süleyman Çelebi Hazine'den Türkçe de var. Osmanlıca. O da olur. Mev Mevlid-i Şerif demektir. Güvencedir, berekettir. Biz ee, Fatih'de olacağız inşallah. Orada işte Mevlid-i Şerif okunan efendim eserleri takdim ediyoruz, hediye ediyoruz, dağıtıyoruz. Her sene Mevlid gecesinde Yaptığımız üzere şan şerif sultanı falan Allah rızası için e, hayır sahiplerinin niyetine dağıtılıyor elhamdülillah. Burada da inşallah İhsan Şen Hoca Efendi söz vermiş. Buraya sohbete gelme Ercan Efendilere inşallah siz de burada Mevlid-i Şerif gecesinde sekiz gibi herhalde şey olur. Yani işte yatsı. Yatsı namazını Ben siz de burada inşallah efendim insanları haberdar edin, davet edin. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerifinde hazır bulunursunuz. Hocaefendi sohbetini dinleyin, dinlet. Şuurlandırmak lazım Müslümanları. Şuurlanması için şuurlu Hoca efendileri, Ehli Sünnet alimlerin meclislerine gitmek lazımdır. Allah Teala tesirlerini kalkaylasın. Amin. Amin. Önümüzdeki Salı Çarşamba'yı bağlayan gece Safer ayının son çarşambasıdır. Biliyorsunuz çarşambalar hakkında hadis-i şerif vardır. Özellikle son çarşamba hakkında Camu's-Sahir'de İmam Suyuti'nin de naklettiği birçok alimlerin rivayet ettiği hadis-i şerif vardır. Ahru'l-arba'a fi'ş-şehri yumna'h müstemir. Son çarşambalar at kavminin helak olduğu geceye denk gelir. O son haftada ona denk gelir. Onun için kâfirler ve zalimler hakkında nehaseti, uğursuzluğu devam eder evm müstemir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Atkam hakkında: İnna arsalna aleynel alemi sar saran fi yawmin müstemir. Biz atkamın üzerine uğursuzluğu süre gelen bir günde büyük bir sayha gönderdik, rüzgar gönderdik. Onun için o istimrar Arapçada Türkçeleşmiş. istimrar, süreklilik devam, devam etmek demek. Hadis-i şerifte de bu beyan ediliyor. Bu hadis-i şerifin uydurma rivayetlerden olmadığını da muhaddisler beyan ediyorlar. Biz bu sefer ayının da okunacak dualar kitabı 44. risalemiz. Bunda çok ilim zikrettik. Uğursuzluk var mıdır? Varsa hangi şeylerdedir? Ondan sonra efendim çarşamba günü tırnak kesmek, kan aldırma meseleleri ve şair içine uğursuzluk hissi gelen hangi dua okumalıdır? Efendim aydaki hangi günlerde İnsan yolculuk için bazı önemli işlere teşebbüs edip etmemek için rahat etmeli. Hazreti Ali Efendimiz her ayda yedi gün Hicri ayaya göre konuşuyoruz yani şey göre Ocak Şubat'a göre konuşmuyoruz. Siz Ocak Şubat'ı biliyorsunuz da cebinizdeki telefonlardaki takvimlerde şey de yazıyor. Mesela oraya bakarsan ezan saatlerin orada beninkinde yazıyor bilmiyorum. Saferin kaçı mesela orada yazıyor. O günlere göre. Ee, işlerinize dikkat edin. Yani büyükleri dinlemekte fayda var. Hazreti Ali Efendimiz boş konuşmaz. Efendi babamızın kaynak kitaplarından değrebinin mücerrebatında bu geçiyor. Ben oradan aldım yani. Yedi günde işte bir sefere çıkarsın, yolculuğa çıkarsın, zora girersin falan. Yani büyükleri dinlememenin faturaları bazen ağır olur. Ee, onlar da burada beyan ediliyor. Hepsi beyan ediliyor. Son bölümde Saferin son çarşen ile ilgili bu kitapta küçük bir Risale'dir. Birçok kitaplarda toplayamayacağınız, bulamayacağınız şeyler derlenmiştir. Hepsi kaynaklara yazık edilmiş. Mutlaka okuyun, istifade edin. Özellikle o yedi günü ne etmiyorsunuz? Ben de etmiyordum. Yani unutuyordum. Biraz şimdi bundan sonra yolculuğa, molculuğa hepsine dikkat ediyorum. Hatta cebime şeye attım, şey yaptım. İşte sene sonuna kadar hangi günlere denk geliyor? Yani mesela üç diyor, beş diyor, o şimdi ocaktan kaça denk geliyor? Onları da liste yaptım, karşılığına koydum. Bu şekilde dikkat ediyorum. İnşallah biraz başım beladan kurtulur bundan sonra. Yani dikkat etmek lazım. İşte çarşamba akşamlarını ne okumak lazım? Salı gününden belalar gelmeden evvel ne okumak lazım? Bütün bunlar bu kitapta beyan ediliyor. İstifade etmeniz lazım. Çünkü Mayıs yağmur gibi bela yağıyor. Ee, şerler çoğaldı, hayırlar azaldı, bereketler azaldı. İnsanlarda ibadet, taat, zikir kalmadı. Onun için biz kafirlerden olmayalım inşallah Rahman. E ee, tabi dergi size zaten arz ediliyor. Dergide de günler belirtiliyor. Kitapta gün belirtilemiyor. Çünkü her sene gün değişiyor. Ama dergide o ayın olduğu için gün belirtiliyor. Efendim saat belirtiliyor. Şeyh Feridüddin Genci Şek Şeker Buzat Muhiniddin çeşitli Hazretlerinin hulefasındandır. Bir silsilesinde Nakşibendiyeden var. Ee, İbrahim Kürani Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri müdafaa eden meşayhtandır. İmam-ı Al-Husin'in şeyhlerinin şeyhidir. İbrahim Kurani'nin de silsilesinde geçiyor. i̇bn Abidin, Mevlana Halid'in halifesidir. İbn-i Abidin Hazretleri'nin silsilesine de geçiyor. Ee, onun dedesi eee İmam İbn Abdülaziz'den dedesinin Şilci Abdülhay e, efendinin mecmuasına da geçiyor. Hepsini kaynaklarını zikretmişim. Eee Moynutdin Çeşte Hazret Nevrad'ından naklen geçiyor. Her sene 320 bin bela kökten yere seferin son çarşamba gecesine nazil olur. Yani önümüzdeki salıyı önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayın. Onun için Ayet-kerimeler okunuyor, selem okunuyor, selem yazılıyor. Ben bu sene sohbette, yani haftaya sohbet, o geceye çattığı için akşam ve arası gelenlere inşallah işte, takdim edeceğim. Kendimiz elimizle yazacağız. Selem yazılıyor yazılıyor. E bunları yapmak lazım, okumak lazım. Gecesinde namazı var. Bunlar tarif ediliyor. Sayfa 87 ile 93 arası bundan bahsediyor. 6 Kasım Salı'yı 7 Kasım, çarşambaya bağlayan gece okunacaklar, yazılacaklar, yapılacaklar. 7 Kasım günü, çarşamba, son çarşamba, şerlerden kurtulmak için kılınacak namazlar, okunacak dualar. Bunlar çok önemli faziletlerdir. Meşayih boş konuşmaz. Evliyaullah'ın keşifleri haktır ve gerçektir. Birçok ulemanın kitaplarında mezkurdur. Ferit Hüttin Attar Hazretleri'nin oğlu Muhammed bin Hatırüttin Gavs'tır, büyük Gavs'tır. Onun el cevahir ül eseri var, onda önemli zikrediliyor. Ee, Şeyh Sami Efendi Hazretleri bunu kitabından nakletmiştir, Türkçelerden hani Arapçalara ulaşamıyoruz, Türkçelerde de Sami Efendi Hazretleri'nin beyanı vardır. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri de bunu kabul etmiştir ve Sami Efendi Hazretleri'nin zaten kitabında varsa bizim için hüccettir buyurmuştur. Ancak biz tabi daha evvelki kaynaklara inerek ilk kaynaklardan bunları beyan ettik. Sizleri de Allah için seviyorum. Başınıza da bela gelsin istemiyorum. Zaten biz safer başladığından beri her gün okunan duayı okuyoruz. Ben mesela ayın yirmisini geçti, hiç bir gün terk etmedim. O dua geçen dergide de var, mecburen son hafta buraya kaldı, onda da var. O her gün okunuyordu seferin bir sene bela dönmez. O sayfa 86'da. Her gün okudum elhamdülillah. Efendim, ben yiyince siz doymazsınız. Siz de okumalısınız. İnsan Allah'a sığınacak, şerlerden Allah'a sığınacak yani. Kime sığınacağız? Ama özellikle bu son çarşamba artık akşam yatsı arası çok önemlidir. Efendim, sayfa 87'de okunacaklar var. Akşam namazı ile yatsı namazı arası 12 Fatiha-i Şerife, 100 Besmele-i Şerife. Ondan sonra... Yüz kere Bismillah aleyhi l-zurru. Bu zaten sahih hadistir, Tirmizi hadisidir ama sabah akşam üç kere okunuyor. Ben şimdi gelirken okuyorum buraya gelene kadar. Bursa'ya gelene kadar ne belalar atlayabilir, dönene kadar ne belalar atlayabilir. Onun için onu hep okuyoruz. Ama son çarşamba yüz kere okunuyor. Yüz kere La Havle-i Şerife, 27-i Nazelna, selamet için. Yüz kere Ya Halik'u, bu zaten her çarşamba var bu. Ya Halik'u o yüz kere. 100 kere. Ondan sonra salevat şerifeyle bitiyor. Bu da 87-88'dedir. Okunacak selem ayetleri, kılınacak namazların tarifleri, çarşamba gecesi, özellikle en mühim çarşamba günü, işrak namazından sonra. Çünkü günün namazı en erken, işraktan evvel nafile kılınmaz. E, gün imsakla girer, imsaktan sonra da nafile kılınmaz. Ancak sabah sünneti kılınabilir. Onun için mecburen bekliyorsun, Güneşten 20 dakika sonraya kadar işrak olsun. İşrak namazının peşine ne kadar erken kılınırsa o gün, gece ve gününde nazil olacak belalara karşı zaten inna ata ile kılınıyor yani. Kolay bir namaz, dört rekat. Sayfeleri burada. Dergide de var, kitapta da var. Sevdiklerinizi haberdar edin. Önceden haberdar edin. Salıdan, geceden, gündüzden mesaj atın. Bak akşam yatsı arası bir camiye çekil. Cemaatla namazını kıl, yatsıya kadar şu virtleri oku. Şu zikirleri yap. İnne okumakta... Ne kaynak arıyorsun yani? İnne neftal bir sure mi var? Onun için, ama kaynaklarını ben zikretmişim. Amel edin, ettirin, insanları zikre, Kur'an okumaya, namaz kılmaya, nafile namazlara, ibadetlere, meşayihin beyan ettikleri namazlara teşvik edin. O yok, bu yok diyen münkirlerden olmayın. Evliya Allah'ın kitaplarında geçen eserlere itiraz edenlerden olmayın iflah olmazsınız, zarar görürsünüz. Biz meşayik kabul etmişiz ki hadis şerifler zaten beyan ediyor, çarşamba uğursuzluğu, Süüti'de, Cami usahir'de -us her yerde var, Türül Mescur tefsirinde bütün kaynaklarda var o hadis şerif. Ayet de var, uğursuz günü devam eden uğursuz günde gönderdik rüzgarı diyor. E devam eden diyor ayet. Daha ne soruyorsun bunu kaynak? Maalesef, bazı hocalarımıza biz bu işi hale anlatamadık. Efendi Hazretleri'nin hocası, Tespitçi Zahri İsmail Efendi rahmetullahi öyle dermiş. Bu hocalar okur, okur, okur cehaletten kurtarılır, ahmaklıktan kurtulamaz. Böyle dermiş yani. Bu bende de var tabii şimdi. Bu bana da vurdu şimdi tabii ki. Bu laf bana da vuruyor. Okurlar okurlar, cehaletten kurtulurlar, ahmaklıktan kurtulamaz. Siz hocalara ahmak falan demeyin ha, o tehlikeli bir laftır. Siz demeyin. Ama bu vardır yani. Bu olmadan olmaz. Tamam Yani bana da dokunsa da ben doğruyu söylüyorum. Biz Evliya Allah'ın beyanlarına teslim olmamız lazım. Meşayih'in küşüfatına teslim olmamız lazım. Bizim ilmimiz ermeyen işler var. Bu zata keşfettirildi. 320 bin belanın nazil oldu. Cem 13'ün geçtiği ne demek ya? Ta Yusuf el-Emedani Hazretlerinden icazet almış. Yusuf el-Emedani'den. Abdülkadir Geynulani ayarında evliyanın reisi e bu zatlar bir şey buyuruyorlarsa, evratlarına bunu koyuyorlarsa bak bizim meşayihimiz de İbn Abidin'in dedesi bütün hepsi de bunu nakletmişlerse en son İbn Abidin'in torunu Ebu Lüsn Abidin Şam müftüsü büyük veliydi. Yani yakın tarihlerde vefat etmiş bir. O da kitabından naklediyor. Onun için biz amel edenlerden olalım, gafillerden olmayalım inşallah. Ben sizi Allah için sevdiğim için uyarıyorum. Dergiye yazmak yetmiyor, kitaba yazmak yetmiyor. İlla size de bu çarşamba şu saatte demezsen unutuyorsunuz. E unutunca da ben istiyorum ki bütün belalar 320 bin bela kafirlerin, zalimlerin efendim, ehli bitatın üzerine yağsın. Amin. Amin. Ben istiyorum ki sizin gibi eli sünnet Müslüman camide cemaatta sohbette görüştüğüm kardeşlerimden, sevdiklerinden, evlerinden, ocaklarından lanetler, belalar, şerler defolsun. Amin. Buna hem dua ediyorum, hem de dualara katıyorum. Okuduklarıma katıyorum. Siz de beni katın inşallah. Böylece manevi bir şirket hissedarlığı oluşsun. Bu şirketin zarar payı yoktur. Çünkü Mevla hepimizi görüyor. Ne yaptığımızı biliyor. Ve kıyabi duaları Müslüman Müslüman'ın ardından yaptıklarını yüzde yüz kabul ediyor. Red dolma ihtimali yok. Birbirine yaptığın dua. Kendine yaptığında acaba var. Birbirine yaptığında red ihtimali yok. Onun için hep katalım birbirimizi, ehli sünnet kardeşlerimiz hepimizi katalım inşallah. Şu ehli bidatın sonunu görelim inşallah. Efendim ne televizyonlara çıkacak halleri kalsın, ne konuşacak mekalleri kalsın, ne efendim bir konferansa gidecek mecalleri kalsın, ne ellerinde imkanları, kudretleri kalsın, efendim ne taksistleri iktisasları kalsın. Hepsi Tan var olsun, bütün sahalar ehli sünnete kalsın. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve, ve sellem. Efendi Hazretlerimizin Bursa'da vazife yapan manevi himmetine mazar olmuş vekili Mehmet Kösece Hoca Efendi de gelmiş, şeref vermiş, bereket vermiş mübarek hocamız. O da cemaatle uğraşıyor, talebeyle uğraşıyor, milletle uğraşıyor, sohbetle uğraşıyor. Bak, ya Allah nazardan muhafaza etsin. Yarın sabah sohbeti var. Şeyde, Soğanlı Camii'nde e, oluyor değil mi? İkizler Camii'nde, Soğanlı'da o Cami-i Şerif, Ubed hocadan kalma Efendi Hazretlerimizin çok e, hazır bulunduğu bir bereketli, feyizli bir Cami-i Şerif. Sabah na namazdan sonra orada sohbet ediyor, işte insanlara bir şey anlatıyorlar, mahalleleri dolaşıyorlar, emri bir marifa, köyleri, kentleri. Belalar neyle kalkıyor? İyiliği emrederseniz, kötülükler ne ederseniz. Hoca ben de işte o kadar işin arasında yine gelmiş, hazır olmuş. Allah Teala huzurunu mübarek eylesin ve mutlaka istifade edin. Ben size ayda bir gelirim, giderim. Bazı 3-4 ay gelemiyorum. Bak orada e, televizyondan, radyodan dinlerseniz ilim alırsınız. Ama sevap almak, feyiz almak, bereket bulmak illa bak buraya gelmek. Adım atıyorsun Allah için, cemaatle namaz kılıyorsun. Bunlar büyük iş. Bunlar büyük iş. Onun için siz mutlaka cemaatten ayrılmayın, bak sabah namazına cemaate gidin, ondan sonra sohbeti cemaatın arasında halakaya girin, cemaatten dinleyin. Bir de en mühim mesele, biz gittik gidiyoruz, çoluk çocuğu nasıl yetiştireceğiz? İşte bu Hoca Efendiler, kurulu tezgahları var. Millet diploma toplama derdine düşmüş. efendim. Kur'an ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh, hakai, tasavvuf ilmi köşede kalmış. Ben 35-40 senedir Bursa'ya geliyorum. Bu milleti teşvik ede, ede, ede, ede. Bak hepsi medreselere geldiler. Okudular, okuttular. Hoca oldular. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Şu anda size Bursa'da vaaz eden hocalarımızın da birçoğu sakalsız gelmişler benim sohbete. Sakalsız gelmişler. Et balıkta, şurada, burada benim eski sohbetlere. Oradan öğrenmişler, ''Aa, Mahmut Efendi Hazretleri diye bir zat var, Kur'an tefsir, hadis ilmi var.'' Oradan gelmişler İstanbul'a, okumuşlar, etmişler. Bak şimdi, ben kimim? Haşa, estağfurullah yani, beni geçmiş diyeceğim. Şimdi bu sefer ben bir şeyim de, beni geçmiş gibi çok ayıp oluyor bu laflar yani. Şimdi ne kadar hizmet ediyor bu hocalarımız. Bunların niceleri var. Ben tabii bir kız, çoğunu da tanımıyorum. Yani çünkü artık binlerce okuyan okuttu, okuyan okuttu, her tarafa yayıldı. Eşin geliyor diyor ben sen sohbetinden işte kimi namaza başladım diyor kimi biliyordum bu işleri ama diyor sakalım yoktu diyor kimi diyor cübbem yoktu diyor e işte ilmim yoktu diyor. Hep bak ocaklar mamur oldu elhamdülillah. Onlar evlendiler, çoluk çocukları oldu. Nice çarşaflı aileler, nice sakallı cübbeli ümmetlerse mollaları yetişti. E etraf doldu. Hep efendi hazretlerimizin bereketleri, himmetleri. Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Sahat afette daim eylesin. Yani biz şimdi helak olmuştum ben. Şahsım adına konuşuyorum. Ne bilirsin ben ya? Ne bileceksin? İmam Hatip'e gitsen ne öğretecekler? İlahiyata gitsen ne öğretecekler? Kaderimi inkar ederdik. Mezhebimi inkar ederdik. tasavvufu inkar ederdik. Allah' muhafaza. Belki de deist olmuştuk. Belki de ateist olmuştuk. O mübarek zat tabi bana biraz özel de çok emek etti yani. Çok sıkıntımı çekti yani. Bana çok şeyi var, tabii ki. Sonrakiler o kadar Efendisi'nin yakınında bulunamamış olabilirler. Ama bütün bereketler, o emeklerin, o mübareğin himmetleri oradan Ali Adel Efendi babamızdan geliyor. İşte gece rüyamda Ali Adel Efendi babayı iki üç kere hayatta görmüşüm yani rüyamda. Dün gece gördüm elhamdülillah. Bir kolunun, sağ kolunun böyle bir şeyi varmış, ee, sardığı bir şey, onu bana verdiler. Sonra delal Hayrattan Kayrat'tan cazet icazet verdi sana 8'e bölsünler delail-i hayratı. Efendi Hazretleri gözleri görürken okuyordum dedi. Evradi Bahai'ye ezberlemişim dedi. Hala okuyorum derdi. Delail-i hayrat çok attır. O çok ezberlenecek gibi değil. Gözlerim gidince de okuyamıyorum. Efendi Baba elinden düşürmezdi derdi. Şifam bana zaten icazeti vardı delail'den. Şeyh Efendi Baba'dan. Şimdi bak nereden geliyor himmetler? Anlıyor musun? Aşığın fikri neyse zikredir doğur. Şimdi iki haftadır bütün rüyalarım Neseb-i Şerif ile ilgili. Yatıyorum, Amine validemizin annesi, yok babası, Zühre Efendimiz, Kilam Efendimiz, Kusay Efendimiz, Haşim Efendimiz, Abdülmuttal. Neden? Taktım o işe. Yoğunlaştım o işe. Siz ne yapıyorsunuz? Hamsi yiyorsunuz. Sabaha kadar su görüyorsunuz, ırmak görüyorsunuz yani. Hamsi yersen sabaha kadar dere tepe içersin. Ne görüyorsunuz? E rüyalarınızda ne görüyorsunuz? Mutlaka kafanıza neyi taktıysanız onu görüyorsunuz. Bizde bu işte dertlik. Allah bize bu derdi verdi. Allah bu dertten ayırmasın bizi. Allah derdimize derman halka eylesin. Hepimize de din derdi şuuru ihsan eylesin. Şimdi bu büyüklerin bereketiyle bugün Bursa'da dünya kadar talebe okuyor. Ta Alâder Efendi Hazretleri Bursa'ya çok gelir giderdi. Bandırmadan şeyhi bandırmadığı olduğu için kendi de Bursa'ya çok gele gider. Burada Bilburcu Mehmet Efendi vardı. Efendim Ömer Burkay abimiz Allah ona da acil şifalar efsane eylesin. Ömer abi'nin babası. Ben ona yetişemedim tabii. O Alaaddin Efendi Hazretleri sağlığında vefat etmişti. Bilburcu Mehmet burada halifeleri vardı. Alaaddin Efendi Hazretleri efendim burada hatmi şerif okurken itfaiye merdivenleriyle bastılar evi. Buradan içeri aldılar Bursa'dan onu. Şikayet eden de müftü çıktı. Bursa müftüsü o ki şikayet etmiş falan. Alaaddin Efendi babamızın e, Bursa'ya çok emeği var. Bursa'ya çok emeği var. Geldisi var. Sonra Efendi ondan sonra e şimdi bunlar mahsul verdi. Mahsul verdi ve bu mahsul elhamdülillah Bursa'nın her tarafına, köyüne geldiğinde civar illere kadar neşroluyor. Feyizler, bereketler, ilimler. Şimdi siz de çoluğunuzdan çocuğunuzdan kızınızdan e, oğlunuzdan bazılarını keşke hepsini yapsanız. Bu ilme adayın. İnne nadertu leke ma muharraran. Hanne valdemiz, Meryem valdemizin annesi İmran efendimizin eşinin buyurduğu gibi ya Rabbi bu karnımdaki çocuğu senin ibadetine Mescid-i Aksa'nın hizmetine adak yaptım benden kabul eyle. Dedi. Ama ne oldu? O adaktan Hz. Meryem annemiz doğdu. Ondan İsa aleyhisselam doğdu. Böyle bir ihlas, böyle bir samimiyet karnındaki çocuğu sana adadım. O erkek olur niyetiyle adadı. Kız olunca dedi ya Rabbi, kızı ben mescidin neresine koyacağım? Ama Zekeriya aleyhisselam o zaman peygamberi ve mescidin kayyumu görevlisi olduğu için ona bir oda yaptı. Normal cemaattan olsa yapmazlar. Ona bir oda yaptı. Üzerine de dokuz anahtarla kitliyordu. Dokuz anahtarla kitliyordu. Meryem Validemizi oraya koydu. Orada mihrap ibadet yeri yaptı ona. Meryem Validemiz orada ibadetle meşgul oldu. Allah Teala ona ne kerametler ihsan etti, Kur'an-ı Kerim bunları zikrediyor. Ama bu nereden oldu? Annesinin adağının bereketinde. Bir insan daha çocuğu doğmadan Hanımının rahmine düştüğünde, çocuğu daha veyahut da düşmeden evvel çocuğum olursa, daha evlenmeden de olabilir, evlenirsem çocuğum olursa diye başlayarak, Allah'ın yoluna, dininin, ilmine, hizmetine vakfetmek için adak yaparsa, bunu Rabbim fazl keremiyle çok kabul ediyor. فَتَقَبَّلَا رَبُّهَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ ''En güzel makbuliyetlerle kabul etti.'' ''Ve en betâne ''Meryem'i diyor, onun çocuğunu en güzel şekilde yetiştirdi.'' ''Ve keffelâ zekeriya.'' dayısı ı Zekeriya'yı da ona kefil etti.'' diyor. Şimdi bunu bildiğimiz zaman bizlerin de ihlaslı olursak, çocuklarımızdan, torunlarımızdan ve Allah'ın dininin ilmine, hizmetine bu okullardan bir şey yetişmez, din ilimleri okullardan alınmaz, Okullardaki anlatan adamlar, Hristiyanlığı, Müslümanlığı bir tutan adamlar, efendim, mezhebi mezhepsizleri bir tutan adamlar, kader inkar eden adamlar, Kur'an'a itiraz eden adamlar, hadis-i şerifleri reddeden adamların bulunduğu ortamlarda bereket olmaz. Besmelesiz kitaplar, hamdelesiz kitaplar, salvelesiz başlanan işler, ebter olur, ehtar olur diyor hadis-i şerifler. Ne anlatalım size biz? On üçün bu büyüklerimizin yolunu devam ettirmemiz lazım. Çoluk çocuktan adaklar yapmamız lazım. Yetiştirmemiz lazım. Biz gidiyoruz. Kürsüler boş kalmasın, mihraplar boş kalmasın, medreseler boş kalmasın, tekkeler boş kalmasın, bursa boş kalmasın, bandırma boş kalmasın değil mi? Kendisi yücüs hürmetine belaların kalktığı salih insanlar yetişmesi lazım. Nereden yetişecek bu? Fırından mı bu yetişecek? Illaki tekkeden, medreseden yetişecek. Nereden yetişecek? Karı erkek, karışık, kız oğlan birbirine bakaraktan, birbirini başını bo boynuna bakaraktan, efendim, oturulan, kalkılan yerlerden salihin salihat yetişir mi? Ha, müstesnalar olabilir. Onlar da kendilerini korumaya çalışanlardır. Allah onları muhafaza eylesin. E çok zor, çok zor. Çok zor. Onun için... Mehmet Köseci Hoca Efendi size nimettir ve ganimettir. Biz teşvikçiyiz. Ben okudum, okuttum. İsmaila'da camide okuttum. Hoca Efendilere hizmet ettim ben ama bir yaşa kadar. Ondan sonra şeker hastaları oldum. Ondan sonra sohbetler mecbur üstüme kaldı. Artık ben başıma gelmeyen de kalmadı bu meselelerle. Zor benim işim. Ama elhamdülillah kurulu tezgahlar devam ediyor. Allah gözden, nazardan, şerlerden muhafaza eylesin. Onlar okutuyorlar. Çoluğunuz, çocuğunuz, oğlunuzu, kızınız. Hoca ben nasıl bu çocuğa bir şey anlatabiliriz? Bu oğlumuzu nasıl okutabiliriz? Bu kızımızı nasıl dinden haberdar edebiliriz? Dini ilimleri nasıl tahsil ettirebiliriz diye. Sorarsanız kendi karınızadır. İnşallah niyetinizi halis yapın ve çocuk çocuklarınızdan Allah'ın dinine hizmete vakf ve adaklar yapacağınıza niyet edin. Allah size ona göre kabiliyetli çocuklar ihsan edecek. Çocuklarınızı da hayırla ıslah edecek. ikileri de size bağışlayacak rahman. Niyet. En mühim şey niyet. Şimdi bu gecesi dedim Selman Farsi Hazretleri'nin kıssasını anlatayım. Ee, çok eskilerden bir anlatmıştım var 25 seneler evvel. Onda belki kaydı bile yoktur yani. Kaydı olmayan dönemler olabilir. Veya varsa da çoğu kayboluyorlar. Çok önemli bir kıssa. E, tarih-i Dimeşk'te İbn-i Asakir zikrediyor. Ondan sonra İmam Zehebi tarih İslam İslam'da diyor. İşte benim önümde kitap İmam Bülkini'nin Ettezkiratül diyesinden okuyacağım. Şimdi biz Hazreti Selman-ı Farisi'nin ne kadar büyük adam olduğu, Nakşibendi silsilesinin başında. Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den manevi yolu direkt o almış. Ondan Hazreti Sıddık'ın torunu kasım Muhammed yedi fakühten biri, Ozat almış. Ondan Cafer-i Sadık almış. Ondan Beyazıt Bestami almış. Kolun başında Ebu Bekri Sıddık'tan sonra duran isim Selman Farisi. Radıyallahu Teala. Sahabe-i Kiram onu çok sevmiş. Ona çok değer vermişler. Fars milletinden olduğu halde Arap asıllı olmadığı halde Arap milletinden bile değil. Nerede kaldı Ehl-i olsun? Fakat Muhacirler demişler, selman minna. Çünkü hicret ettiği için ta nerelerden gelmiş, efendim, Fars diyarından. Şimdiki İran tarafları, oradaki bir kariye bilmiyorum şu andaki adı var, Cey diyor, bir de Ecnent diyor. Ecnent, Ecnent denen yer işte Demek İran tarafındadır şimdi. Tabi o zaman bu şimdiki gibi İran sınırı yok da o bölgeler Fars diyarı diye geçiyor o zaman. Kisra'nın memleketleri, Mecusilerin yurdu. Hristiyanlık da yok oralarda. Mecusilik var o dönem. İslam'dan önce oralarda Rum tarafı, Bizans tarafı bu buralar, bu bölgeler yani İstanbul, işte Bursa'lar buralar da Hristiyanlık var. Ama Acem diyarında o zaman Hristiyanlık yok. Mecusiyet var, ateşe tapmak var. Yani eli kitap da değiller. Bu tarafta eli kitaplık var, o tarafta ehli kitap da yok. Ya 13'ün eee muhacirler diyorlar ki e biz nereden geldik? Muhacir olduk. Mekke'den geldik. E bu da nereden gelmiş? Ta Fars diyarından gelmiş. Bu da, bu da muhacir sayılır. Bizden sayılır diyor. E, Ensar da diyorlar ki Selman bin Selman bizden ol, bizdendir, Ensar'dandır. Niye? E, diyor, siz hicret başlamadan evvel bu burada Medine'de köleydi. Yani bu zaten Medine'li olmuş. İslam'dan sonra gelmemiş ki buraya. İslam'dan önce gelmiş. Yani siz Medine'ye geldiğinizde Selman vardı. O zaman diyorlar bu ensardan olmuş. Yani kapışıyorlar, yarışıyorlar. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemize bunu duyuyor. hane Saadetlerinden mescitte tabii konuşulan şey o zaman şimdiki bu duvarlar, muallahu lep şeyler yok. Ee, perdelerle şey olmuş. Hurma lifleriyle aralar bölünmüş. Oradan Çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellemine Selman minna ehl-el beyt. Ne muhacirlerden, ne ensardandır. Selman benim, Kur'an-ı Kerim'de işte met edilen, diyutahira ki Allah sizi tertemiz kılmış beyan edilen illel meveddete fil kurba kullâ selikmü aleyhi ecrân illel meveddete fil kurba Habibi söyle ki, bu dini size tebliğ ettiğimden ücret istemiyorum. Hiç para istemedin kimseden. Ancak akrabamı sevmenizi istiyorum. Onun için Ehl-i Beyt'i sevmek farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır ve Müslüman olmanın ücretidir. Bu dine e, davetin, tebliğen bize ulaşan tebliğin ücreti ehl-i yani yakın akrabayı sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan akrabasından tabi bahsediyoruz. ehl onlar oluyor, onları sevmemiz bize farz ediliyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne fazilet tanıdı Selman Efendimiz'e? Benim diyor... Hazreti Ali neyse Fatıma işte Hasan, Hüseyin nasıl ehli beytimdir. Selman da bizim ailemizdendir. Hükmen ehli beyt'tendir diyor. Mesela bu ensardan Muacirden başka bir sahabe akrabası olmayanlara söylenmiş bir şey değil. Sırf Selman'a söylenmiş, Arap bile olmadığı halde. Çünkü neden? Bakalım neden? Niçin bu kadar bu zata fazilet verilmiş? Manevi yol ona nasip edilmiş. Bu koda sahabe var. E diğer yollar Hz. Ali Efendimiz'den geliyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi Hz. Ali Efendimiz'den gidiyor. hasan Basri tarikiyle. Nakşi yolu bir tek Selman-ı Fahri, Sıddık Efendimiz'den geliyor tabi. O başta Ebu Sıddık Efendimiz'den geliyor. Bütün tarikatler iki sahabeden geliyor. Dört halifenin ikisinden geliyor. Ya Hz. Ali'dendir, ya Hz. Sıddık'tandır. Fakat Nakşi dışındakiler hepsi Hazreti Ali'den geliyor. Bir tek Nakşi bendi'ye Sıddî diye isimlendirilmiştir. Hazreti Sıttıktan geliyor. Ve Sı Hazreti Sıddık'ın silsilesinde de kimden geliyor? Selman-ı Farisi'den geliyor. Şimdi Selman-ı Farisi'nin Fars olması da bir alem. Çünkü bir gün dizine dokundu sallallahu aleyhi ve sellem onun. Yanında otururken ne buyurdu? Levkâlen li imânânâ desûrayyâ lenâ leû ricalû İman dedi Süreyya yıldızına. Süreyya Şimdi Türkçesi Ülker yıldızı mı ne diyorlar? Onlar bir küme yıldız yani. 5-6-7 yıldız birleşince küme oluyorlar ya. Yıldız grubu yani. Onun adı Süreyya. Yani Türkçesi herhalde Ülker diye geçiyormuş onun. Siz ancak yediğiniz Ülker'den haberiniz var. Başka bir şeyden haberiniz yok. İman diyor Süreyya yıldızına çıksa diyor, kaçsa diyor, dünyada iman yok. arasa bulamazsın. Bir yerde yok. Süreyya neresi yani? Ben uçak kalktığını duymadım da. Gidiyor mu Türk Hava Yolları falan? Bir şey yok. Ondan sonra iman sureyyaya çıksa min dizine vurdu. Bu Selman var ya bunun bazı adamları kendi demedi. Bu zaten artık beni bulmuş diyor. Bunun kavminden, Fars'tan, Farslardan gelecek bazı zatlar elbette o imanı oradan alırlar. O kadar karasetli, ondan sonra gayretli, ciddiyetli İslam'ı efendim İslam'a hizmet edecekler diye beyan etti. Bu hadis kimin hakkındadır? Bütün muhaddislerin ittifakıyla Ebu Hanife, İmam Azam Efendimizden bahsediyor. Çünkü hakikaten dini İslam bütün fıkıh meselelerini ilk müçtehit olarak o çözdü ve o Fars milletinden olması sebebiyle. Ondan sonra şimdi Nakşibendisiler'in bakıyorsun. Bestamiler... Ebu Hüseyin Harqaniler, Ebu'l yusuf Yusufü ondan sonra efendim Abdülkali Cucdvaniler, ondan sonra gelen silsile Aliye mezi recalinden efendim Arifli ve geliler, Mahmutün Cirfaqneviler, Muhammed Baba Semmasiler, Hacı Ali Ramitneviler, onda Seyid Emir Güllerler, Mehmet Başahın Akşimentler katasallahu aliye, Alaaddin efendimiz, ondan sonra Yakubü Çerhil Hisariler, Ubeydullahlar Semerkandiler. Efendim Derviş Muhammed Efendimiz, Kaldı Muhammed Zahid Efendimiz, Hacı Emkenek Efendimiz ta İmam-ı Rabbaniye kadar ki Muhammed Bakî Billâh da Afgan asıllıdır. O da buna dahil olabilir İmam-ı şeyhi. Bütün bunların hepsi hangi milletten? Ekseriyetle konuşuyorum. Tam teferruatına belki inmemişim ama biliyorum yani araştırmamı neticede ki bunlar hep Fars milletidir. Şimdi Nakşibî silsilesi de bunlardan geliyor. Ve silsilede Selman Farisi'den geliyor. Hadis-i şerifte de iman ayak kaçsa bunun adamları bunun milletinden gelecek bazı büyük rical imanı oradan alıp çıkaracak buyuruyor. Şimdi onun için Nakşili'nin hizmetleri. Bak Rusya işgal etti. Türkiye Cumhuriyetleri ve 70 sene. Ne ezan, ne cami, ne cemaat, ne cuma, ne bir şey, ne kabir, ne türbe Bak 70 sene. Ağaç kovuklarının içinde 70 hafız yetişti. Büyük bir ağaç var Semerkant'te. Ağacın içinde gizli gizli giriyorlar, çıkıyorlar çocuklar. 70 hafız yetişmiş. Sovyet Rus döneminde. Kovukta. Şimdi şurada bizim 18 sene ezanı türkçe ettiler, bir şeyler ettiler, bir baskı, bir bilmem ne. Memleketin hali görüyor musunuz? Namaz kılan kaldı mı? Namaz kılan kaç kişi var? 5 vakit namaz kılan Türkiye'de kaç kişi var? Sabah namazında camide kaç kişi var? Bak ne hale geldik 18 senede. 70 sene o Rus orada iniminimin minnetti ki buraya da benzemez oradaki zulüm. Ama yine her şey aslına rücu eder ve Rusya bunu ilan etti. Dediler ki biz dediler her şeyle baş ettik. Nakşit tarikatıyla baş edemedik. Niye? Çünkü Nakşilerde sesli zikir yok. Bağırmak yok, çağırmak yok. Adam otobüste dururken zikrini yapıyor. E sence yasak edeceksin. Neyi yasak edeceksin abi? Adamı geldiler. Süleyman Efendi'nin Sofu Süleyman Efendi, o meşhur Silistreli Süleyman Efendi başka Allah rahmetin o da mübarek zat da bir Sofu Süleyman Efendi vardı. Fatih'te onun çok cemaati yaygın değil. Hurşit efendilerin eski şeyhi efendiden evlen efendiye bağlanmadan eee Hurşit efendiler daha gençliklerinde evlenmeden o zaten icabet etmişler. O Sofu Süleyman Efendi mübarek bir zatdı. Çok alim olmamakla beraber. Alaaddin Efendi babamızın hapishane arkadaşı. Beraber hapiste yattılar. O mübareklere hep kürek çekme cezaları vermişler. Neler vermişler falan. O Süleyman Efendinin bir talebesi gitti mezarının başında oturdu Yasin okuyor. Kittiler efendim e, gözlerini kapamış işte rabuta yapıyor ne, ne yapıyorsa Yasin Şerif okurken birden tabi sessiz ıssız o zamanlar ellilerden işte önceyi konuşuyoruz. Rahmetli Menderes'ten önceki dönemler işte. Omzuna bir Birisi böyle tıkladı. O da dedi, Allah keşfim açıldı herhalde dedi. Zurat görüyorum dedi falan. Bir de baktı polis. Allah ne oldu dedi. E dedi ne yapıyorsun burada dedi. Bir şey yapmıyorum kabir ziyareti ediyorum. Ne okuyorsun dedi burada. E dedi yasını okuyorum ne yapayım bir şey. Bağırmıyorum çağırmıyorum okuyorum. Ama gözünü kapattın dedi. İşte dedi o gözünü kapattın ya o tarikat oldu dedi. Suç dedi aldı götürdü onu. Gözünü kapattın diyor. E şimdi adamla nasıl baş edeceksin? Sen sabaha gözünü kapatıyorsun o zaman. Seni al, Nereye götürelim yani? E şimdi sessiz sessiz durursan, içinden zikir yaparsan, efendim gözünü bile yummayacaksın. Öyle bir zaman oluyor ki bazı kere. Gözünü yumsan tarikat oluyor. Yani. Öyle de tehlikeli zamanlar var. Ama Rusya bile itiraf etti. Her şeyle baş ettik ama Nakşi tarikatı dedi. Çünkü bu tarikat Şeraattan ayrı bir şey değil. İslam'ın ta kendisi. Bu İslam'ı muhafaza etmek için. Bugün tasavvuf ehli olmasa camide de cemaat da kalmayacak yani. Yine bakıyorsun, ekserisi tasavvuf ehli namaza geliyor cemaata geçiyor. Bereket! Onun için bu Buhara'da Özbekistan, Tacekistan'da Yakul Çerri var. Tabi o zaman oralar bir eyalet sistemi gibi. Eski dönemde hepsi bir sayılır. Tabi şimdi sınırları çizmişler. Türkmenistan'da var Yusuf ve Hazretleri. Geri kalan 10-11 silsilemiz hepsi Bukhara, Semerkal, Şehri Sebz'de. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hep bunlar Hazreti Selman'ın kavminden. Hazreti Selman'ın kavminden. Hakikaten sonunda yine Hazreti Mehdi sıkıştığı zaman da yine yardım nereden gidecek? Horasan'dan gidecek. Horasan dediği nere? Türkmenistan, Türkistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin diyarı. Burada tabi ee, inşallah Türk milletinin de Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. O Fars değil. Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. Yusuf Mehmet Hazretlerinin halifesidir. Abdülhali Gücdüvani Efendimizin abisidir maneviyatta da yani. Ahmet Yesevi Hazretleri. O yurtlardan yine dünyanın sonunda bile her şey asnar ucu eder. Hazreti Mehdi sıkışacak. Yine yardım nereden gelecek? Horasan'dan gelecek. Siyah sancaklar. Onun için, iyi niyetle, ihlasla ekilen tohumların mahsul vermemesi mümkün değildir. Mutlaka verecek. Selman Farisi'nin de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in içinde e, Rumlardan vardı Suhebi Rumi, Habeşlerden vardı Bilal Habeşi. Habeşliler Arap değil biliyorsunuz, lisanları da Arapça değil. Arapça kelimeler bayağı var içinde ama e, onlar da Arap değil. Farklı ırklardan var. Ama Fars milletinden Hz. Selman öne çıkıyor ve o zatın bereketi bütün evendim, ü Cumhuriyetler, Özbekistan, Tacikistan her taraf ve kıyamete yakın Hz. Mehdi'ye yardıma gidecek orduya kadar hepsi iman sureyyaya kaçsa bunun adamları, bundan gelecek olanlar onu oradan alırlar. Hadis-i Şerife'nin müjdesine mazhar olmuşlar. Yani bize biraz daha yakın geliyor bu işler. Biz de mazhar olacağız inşallah. Zaten bu mübarek yola intisap Hazreti Selma'nın radıyallahu anh silsilesidir. Hazreti Sıddık'ın silsilesidir. Ee, efendim, onların bereketleri zaten geliyor. Babamızdan, dedemizden, bizden çocuklarımıza ulaşacak inşallah. Belki biz büyüklerimiz kadar ibadet edemiyoruz, zikredemiyoruz, fikredemiyoruz, rabutamızı, murakabemizi, düzgün beceremiyoruz. Bizden sonrakiler belki bizden de beter olabilirler falan ama mutlaka itikat, inanmak ve sevmek bile, itikat ve muhabbet bile insanı yar ahirette kurtarmaya kafi gelecek olduğuna dair müjdeler vardır. Hiç olmasa inkar ehlinden olmamak, bu ehlinden olmamak, sevmek bile akıbet o, Çoluğumuzu, çocuğumuzu bile ne yapacak? Bugün belki namazsız, abdestsizler var zürriyetimizde. Biraz yana bele sapanlar, vuranlar var. Ama hep bu büyüklerin nimetiyle bizlerin babalarının ihlasları, onların dedelerinin ihlasları biz de ne kadar becerebiliyorsak bizden sonrasına da bu bereket sirayet edecek inşallah. Bu gece sen buraya geldiysen, Allah için adım attıysan, birkaç saatini bu sohbete ayırdıysan bunu yedi neslinden sonra bereketini göreceksin inşallah. Merak etme Müslüman, merak etme. Boşuna iş yok. Biz ecrini zayi etmeyiz Allah buyuruyor. Bak Antakya'da duvar devrilecek. Yetimlerin duvarını tamir ettirmeye Mevla kimi gönderdi? İki tane peygamberi gönderdi. Musa aleyhisselam Hadır aleyhisselam nübüveti ihtilaflı olmakla beraber nebi olduğu Kuvvetlidir, rivayet kuvvetlidir. Bir de Yuşe Aleyhisselam o zaman peygamber değil ama sonra o da peygamber olduğu kesindir. O zaman için peygamber olmadığından iki peygamber diyoruz. Ama öbürü de sahabe, peygamberin sahabesi o dönemde tabiinden Yuşa Aleyhisselam gibi bir zat. Ki sonra peygamber olmuş. Üç peygamber denebilir burada. Bunları gönderiyor. Antakya'daki yamulmak üzere olan duvarı tamir ettiriyor. Yani Musa Aleyhisselam bile akıl erdiremiyor. Ya yemek istedik, ekmek istedik, kimse bize bir şey vermedi. Sen de gelsin duvarlarını petava tamir ediyorsun. Sen bir bari parasız bursuz çıkmışık yola, bari desin şu duvarı ben tamir ed edeyim, dişine bana bir kuruş verin, bir ekmek alırdık, diyor. Hızır Aleyhisselam diyor, sen ledün ilminden şu anda haberdar değilsin. Ben senden söz almıştım, karıştırmayacaksın. Bak ki ne karıştırdın işi. Neyse sana izah edeyim, diyor. Kehf Suresi'ndeki mesele, ayet-i kerimeyle geçiyor. وَاَمَّلْ جِدَارُوا o duvara gelince diyor, anlatırken فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ meyni فِي الْمَد۪ينَ Şehirdeki iki küçük çocuğun duvarı, yetim. İkisi de yetim, yetim zaten küçüğe denir. Babası pulu erdikten sonra yetimlik kalmaz fıkha göre. o تَهَتَّهُكَنْ ama O duvarın dibinde ne vardı diyor? Gömü, hazineleri var yani işte altın gömüş babaları. Para kimin hakkı? İki yetimin. Büyürselin ondan ama. Büyüyene kadar duvar yıkılırsa Duvar yıkılırsa meydana çıkar, kazıda şurada komşuları görür. E onlar da alırlar, e parayı bir yetime mi saklayacaklar? Yerler içerler. Ama diyor, وَكَانَ buma صَالِحًا Bu çocukların babası salih bir zat idi. Babaları öldü. O sağ olsaydı bize ikram ederdi peygamberlere. Babaları salih idi. Ama bu yetimlerde böyle küçük kaldılar. Hazinede duvar yamulunca tehlike atlatıyor. Efendim, bize ekmek yemek vermeyen çimri adamlar, kalkacaklar, hazineyi yağmalayacaklar. Bu tamam olacaktı şimdi. Sen ledün ilmini bilmiyorsun, bak Mevla bana bildirdi, bunu böyle yap. Ben kafadan iş yapmıyorum diyor. Ve Ben bu yaptıklarımı kendi emrimle, işimle yapmıyorum diyor. Ledün ilmi, manevi ilim böyle bir şey. Ülül azim peygamber, kitap sahibi peygamberin yani vakıf olamadığı bir sır elde olan beyde olmaz meselesi. Ve yine hadis-i şerifte Buhari'de de geçiyor. Musa'ya ne diyor? En teala ilmi allemene, allameke Allah. Sana bir ilim verilmiş, Allah sana öğretmiş. Ben onu bilmem ama ene alim. Ben de bir ilim üzereyim. Allemene Allah onu da bana Allah öğretmiş. La ta'lemu ente o ilmi de sen bilemezsin ey Musa diyor. Şimdi bu ledün ilmiyle o duvar tamir ettiriliyor. Sebebi hikmeti beyan edilmesi adedinde Pekane kâne ebu ma saliha. Babaları salih bir zat edilme diyor Tefsirlerde, hadis-i şeriflerde cikrediliyor ki direkt babaları değilmiş. Yedi gerisindeki göbek dedeleriymiş. Yedi gerideki dedelerinin salih olmasının bereketiyle o çocukların yedinci torununun duvarı yamulmuş allah Teala üç peygamber yolluyor, duvarı tamir ettiriyor. Neden? Yedi geride salih bir zat var. Onun için ben bugün bir şey yapıyorum. Efendim bundan ne çıkar, ne çıkmaz, ne getirir, ne götürür, elhama yok. Biz tohumu atacağız. Adımımızı bu yola atacağız. Salih amelimizi yapacağız. İyiliği emredeceğiz, küçüklükten ne edeceğiz? kar zarar hesabı bakmayacağız. Allah yolunda dinin hakim olması için cihat yapacağız. Bugünün cihadı vaaz etmek, nasihat etmek, talebe yetiştirmek, iyiliği emretmek, kötülükten neye etmek? Bugün kılıç cihadı sökmez. Durum onu göstermiyor. Ha, Yunan saldırır, Rus saldırır, Allah muhafaza. Onun da vakti gelirse Allah muhafaza gelmesin de o olursa o da lazım gelir. Ama bu millet Müslüman'ın çocuğu. Biz buna ne yapacağız yani? Mecbur nasihat yapacağız. Talim terbiye yapacağız. Tenkit edenin tenkitinden korkmazlar. Aldırmazlar. Bana şimdi herkes akıl veriyor. Ya sen niye görmezsin hakkında konuşuyorsun? Onun hakkında konuşma. Bunun hakkında ne yapıyorsun? Herkese hoşaf soğut, kuyruk salla. Hepsi de seni severler. Hepsi de baş tacı ederler. Bütün camilerde de seni vazettirirler. Evvelce ediyordum. Ama kim ne demiş, kim beni sevmemiş, kim beni beğenmemişe bakarsam bu din zayi olur. Bizim vazifemiz hak bildiğimiz yolda istikamet. Bitti. Taviz vermeden. Ama bunun bereketini siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz inşallah. Allah dinini muhafaza edecek. Sana da ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Burada hiçbiriniz gelmeseniz benim de size ihtiyacım yok. Ben de gelip bir şey konuşmasam Allah'ın bana da ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. Biz bu dine hizmet edeceğiz kardeş. Bu sohbetler öyle rastgele gelip toplanıp dağılmak değil. Biz öyle Herkes gibi işler yapmıyoruz. Burada farklı mevzular konuşuyoruz. Farklı dertleri dile getiriyoruz. İslam'ın, Müslüman'ın, eli Sünnet'in meselelerine temas ediyoruz yani. Birbirimize hürmet ederek, şey ederek tamam zikredersin, fikredersin, ibadete baş çıkarsın, gidersin. Ama sohbetsiz din yürümez. İlimsiz din yürümez. Ayet-i okumadığın zaman bu insanlara bir şey veremezsin yani. Veremediğin zaman da Tamam yani, büyüğümüzdür, küçüğümüzdür, alimdir, salihtir, gidersin el öper, ziyaret edersin, duasını alırsın ama ilim almak da lazım. İlim almadığın zaman da, şuur almadığın zaman seni biri saptırabilir. Saptırabilir. Onun için bizim yolumuz, kitap ve sünnetle mukayyettir diyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Tasavvuf, tarikat, Kur'an ve sünnete dayalı ve ilim sohbetleriyle birlikte olursa faydalı olur. Yoksa biraz yani, insanı biraz da şey de edebilir yani, nasıl olsa ben, ahiretimi kazandım, bir yola bağlandım, tamam, kim ne yaparsa yapsın deme lazım, bu tehlikeli olur. İlmünâ haze mukayyedun bil ve sünne. Bizim ilmimiz diyor, Cüneyd-i Bağdadi, hangi ilimden bahsediyor? Bu manevi tasavvuftan bahsediyor. Kitap ve sünnetle mukayyettir. Biz Efendi Hazretlerimizden böyle gördük. Devamlı ayet, hadis. Ayet, hadis, ayet, hadis, fıkı, Akâit, tasavvuf. Bütün mesele ilimle tamamlanır. İlimsiz hiçbir yere varamayız. Bu zamanda Vehabiler, Selefiler, Şi'ler, mealciler, tarihselciler, her yer zehirini kusuyor. Televizyonlar onların elinde, kürsüler onların elinde, makam merkiler onların elinde. Efendim, dekanlıklar, ilahiyatlarda şurada burada, onların elinde. Dini kurumlardan bahsediyorum. Ben siyasetten, dünya işlerinden anlamam, ondan bahsetmiyorum. Din adına konuşan noktalardan bahsediyorum. Bunların çoğu onların eline geçmiş. Çoğu. Ehl-i sünnet insanların sesleri cığız çıkıyor. Çok zayıf kalmışlar aralarında. Onlarda biraz medeni cesaretleri yok maalesef. Yani e, durum vahim. İtikad gidecek, kaderi inkar arttı, mezhebi inkar arttı, hadisleri inkar arttı, ayetlere itiraz başladı. Buna değiştirmek lazım reformistler denemeler başladı. Bizim gözümüzün önünde din gidiyor. E biz şimdi sadece ben işte falan şeyhe bağlıyım, o beni kurtarır, bana şefaat eder. Bu şekilde kendimizi avutamayız. Sen ne yapıyorsun? Bize şeyhlerimiz böyle demediler. Bize şeyhlerimiz, sen de gayret edeceksin evladım dediler. Çalışacaksın dediler, okutacaksın dediler, okutacaksın, dediler. okuyacaksın dediler. İlimle uğraşacaksın dediler, talebe okutacaksın dediler, vaaz edeceksin dediler. Bize hiçbir zaman sen bana bağlandın, bitti evladım, kurtardın, hadi git yat aşağı demediler bize. Böyle bir şey tarikat anlayışı bizde yok. Onun için bu yol hak yoldur. Efendi Hazretlerimizin açtığı bu çığırdan devam edilen, tabi Efendi Hazretlerimiz derken bunun Ali Adel Efendi Hazretlerinin o, o, o, o sıradaki tertip üzere hepsinin hakkını da kabul etmek lazım. Diğer meşayih hazaratı da var. Türkiye'de birçok ulema, evliya hizmet etmişler. Onların da hizmetlerini takdir ediyoruz. Onlara da rahmet okuyoruz. Allah kabullen nur eylesin, derecelin al eylesin, Mehmet Saad Korku Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Abdülhay Efendi Hazretleri, Esad Erbil Hazretleri, dolu meşayih. da Muhittin Efendi Hazretleri, Sarıyer'de Nuri Efendi Hazretleri, dolu dolu, benim babam bunların hepsine görüşmüş. Yani, küçüklüğünden çarşamba da bile, Rastlamış ulemaya, evliyaya, ne mutlu. Oradan tabii bize de bir bereket geliyorsa, bir dua almışlık var işte, mesela oradan geliyor. İlla, siz bu yolda devam edin ki çoluk çocuğunuza, zürriyetinize bu bereket sirahat edecektir inşallah. Yoksa ki böyle rastgele de olmuyor. Geriden de bir iyilik gelecek ki. Aslında hepimiz Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. Şis Aleyhisselam'dan geliyoruz. Nuh Aleyhisselam'dan geliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyoruz. Türkler kimin çocuğu? Türklerin anası kim? En geride, beş bin sene evvel. He? Kantura validemizin çocuğu. Kantura vali demiş kim? İbrahim Aleyhisselam'ın eşlerinden. Ha bunu da yeni patlattık bu haberi de yani. Tabi Et-Türk ben Kantura Türkler Kantura'nın oğullarıdır. Hadis-i şerifle sabittir. el mevrid ül de İmam Kutbuddin'i Halebi'yi zikrediyor. E, Birçok kaynaklar zikrediyor. Yani bunun gerisine gittin mi zaten herkes Adem Aleyhisselam'a çıkıyor, Nuhal Aleyhisselam'a çıkıyor. E, ona bakarsan herkes peygamber çocuğu. Ama aşağıda indiğin zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu nereye gidiyor? He? E, İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Türklerin soyu da nereye gidiyor? Kantora'dan yine İbrahim Aleyhisselam meşkine gidiyor. Dolayısıyla burada e, Allah Teala'nın yani gerimizde bir fazilet olmasa Türklere, İslam'a bu kadar bir hizmet nasip olur mu? İlla ki bir şey nasip oluyorsa gerisinde bir dua almışlık var. Bak Farslara nasip olmuşsa oradan bir ı Farisi'ye Dua etmiş, sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş, ondan sonra fars milleti, ilk 200 sene, sahabe-i kiramdan bu bayrağı, sancağı devralan 200-300 sene farslardır. Onlardan ağrı Türklere geçmiştir. 1200 sene kadar da, 1000 sene kadar da Türkler bu hizmeti, elhamdülillah, en iyi şekilde yürütmüşlerdir. Allah Teala bunları müjdelemiş. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? E çünkü, eee, Ebu Vek Sıddık Efendimiz halife olunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince birçok Arap kabilesi mürtet olmuştur. Zekat vermiyoruz demişlerdir. Ama Allah Teala bunu önceden Habibine bildirmiştir. Ne buyuruyor rahatte? Ya üledin amın. Men demek an dini Sizden kim dininden dönerse Habibimin vefatını bahane ederekten para işi de malcanın yongasıdır zekat vermiyorum diyerekten dinden çıkanınız olursa fesefeyetillahu biqaum يحب Allah öyle bir kavim toplum getirecek ki sizin sizden başka öyle kavim getirecek Allah onları sevecek onlar da Allah'ı sevecek. İzzetin edilletin alemin kafirlere karşı sert müminlere karşı merhametli Cihadun fi sebilillah Allah yolunda İslam'ı hakim etmek için cihad edecekler Viyana'ya dayanmış. kanun Hazretleri. Viyana'ya dayanmış. Kim ne demiş tenkit edenden korkmayacaklar. Ve el gafzulllahu Bu Allah'ın lütfudur dilediğine verir. Allah'ın lütfunu kimse kendine tahsis edemez. Vallahu zul Allah büyük lütuflar sahibidir. Burada Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine bakın o da büyük bir adam yani alim adam Ali Adir Efendi babamızın arkadaşlarındandır o da orada yazıyor işte diyor bu ayet neyi anlatıyor diyor Arapların işte o irtidat hadiselerinden sonra ve bir de İslam'ın fetihlerinden sonra hizmet kime geçti diyor Farslara geçti diyor ondan sonra Türklere geçti diyor yani Allah Teala buyuruyor ki kimseye muhtaç Değilim. Siz aykırı giderseniz ben öbür milleti de bu yola hizmet ettirim. Öbür millet de bu yola hizmet ettirim. En nihayet fazilet ırktan, kandan, kafatasından değil, bir fazilet İslam'dan, Kur'an'dan, takvalıktan geliyor. Ama bu yola hizmeti geçenlerin de gerisinde de bir hayır, bir bereket, bir dua almışlık lazım geliyor. Anladın mı? Onu demek istiyorum yani. O usta yazıyorum, Nesebi Şerif'te şimdi konu e, işte vaktim az kaldı. Birkaç günlere kadar baskıya vereceğim. Onu daha yazamadım. Şu hadis-i şerifin kaynaklarını yazacağım. Türkler kantora oğullarıdır diye. Mesele ne? E İbrahim Aleyhisselam'a intisap. Müslüman olmazsan fayda vermez. Ama Müslüman olursan, geçmişinde de bir peygamber olsa şefaata ne olur? Mazhariyete vesile olur yani. Derdimiz bir şefaata erişmek. Bu da bir vesile. Şimdi Hz. Selman... Başlıyorum, araya başka mevzu inşallah diyeceğim, sokmamak için, inşallah başka mevzu sokmadan kıssayı sırayla okuyacağım. Çok dikkatli dinleyin, çok tekrar ettirmeyin beni. Selman radıyallahu anlatıyor. Kimi anlatıyor bunu? i̇bn Abbas'a anlatıyor. i̇bn Abbas genç tabii, sahabe-i kiramın gençlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaoğlu, ümmetin en büyük alimi, en büyük müfessiri, eşsiz. Ümmette eşi bir daha yok, ilimde. Yani fazileti de çok ama tabii ki ilimdi hakikaten Hazreti Ömer bile Rabbı Allah'ın ona soru sorardı yani düşün çünkü dua almış o da Allahü Fekihü Fiddini ve Ali mütevil dua almak Ya Rabbi bu Abbas'ın oğlunu Abdullah'ı dinde fıkıhçı yap ona tevil ve tefsiri öğret Sen bir peygamber duası alırsan daha sırtın yere gelim şey i̇şte İbn Abbas gibi bir daha yok e olmaz tabii Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dua almış. Sen gelmişsin şimdi dünyanın sonunda İbn Abbas'ın rivayetini almadan kendi kafana tefsir yazacaksın. Yazarsın kim okur ya. Ondan sonra yazıyor, yazıyor ondan... Ben diyor geçmişlerden hiçbir nakil yapmadım. Bayraktar bayraklı diyor. 17 cilt tefsir yazdım diyor. Bir tane nakil yapmadım. Yapmaya diyor. Nereden yazdın diyor? Fatih Altaylı da soruyor. Ya dedim ya diyor. Hiçbir nakil yapmadım diyor. Ben de diyorum desene ki uydurdun. Ya ben bir nesebi şerif kitabı yazıyorum. Lütfen o kitaba çok değer vermenizi rica ediyorum. Okuyun bakın. Kaynaklara bir bakın ya. Ya bir kaynaklara bak abi. Kaç kaynak dolaşmışım ya. Ya bir geçmişe dönük bir meseleyi nakil yapmadan kaynaklar yazma eserlerden, o ondan, o ondan almadan bir insan kendi kafasına nasıl konuşabilir ya? Allah adına, din adına nasıl konuşabilir ya? Bu müfteri olur, uydurmacı olur ya. Onun için... İbn-i Abbas anhüma, bu işin piridir. Bütün rivayetler ondan ekseriyetle niye gelir? Dinde ona fıkıh ilmi nasib ile tevhili tefsiri talim eyle. E sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua mı aldın da konuşuyorsun? i̇bn Abbas dua almış. Allah bütün ilimleri akıtmış. Ebu Hureyre dua almış. Ebu Hureyre dua almış? Unutmama duası almış. Unutmama duası almış. Sahabe-i kiramdan ona, kimseye nasip olmamış. Cübbeni çıkart ser demiş sermiş mübarek bir tükürmüş cübbesine hadi bismillah bir giyinmiş unutmak nedir bilmiyor 20 sayfa 30 sayfadan yazmıyor yazmıyor hafızadan ezberliyor. 80 sene sonra yani soracak olsam bilsel ki onu denemişler 6 ay sonra falan böyle imtihanlarda etmişler harfi değişmiyor harfi saatlerce anlatıyor harfi değişmiyor 6 ay sonra yine aynı şeyi anlatıyor. Bu uyduran da böyle bir şey olabilir mi ya? Çünkü dua almışlar kardeşim, bereket bulmuşlar. Onun için bereketi yerinde aracısın. Öküzün altında uzak beklemeyeceksin. Bereketi yerinde ar. Nerede bereket olur? Bereket nerede olur kardeşim? İnternette şurada burada efendim, e, okulda, mektepte, besmeles kitapta bereket olmaz ki. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Besmelesiz başlayanın sonu bereketsizdir diyor zaten. Sen gidiyorsun orada bereketli bereket olmaz. Ha diploma olur. Diplomadan da gidersin bir yerde bir kadro olur. Kadrodan sonra da maaş olur. Maaştan sonra da bir hanım olur. Hanımdan sonra bir çocuk olur. Tamam, Allah gayrını göstersin. Bir şeyler olur belki ama bereket başka bir şey. Bereket başka bir şey. Onun için ediyorum ben. Ben Allah için, siz gelmişsiniz buraya deminden beri. Ne ettim size? Ben başında dua ile girdim işe. Siz Allah için adım attınız. Rabbim adımlarınızı zayi eylemesin. Şu mübarek gece ilim meclisi kurulan Hazret Selman hürmetine, Radiyallahu İbn Abbasların burada da ismi geçen e, sahabe-i kiramın, evliya-i azamın baya isimleri sayılır, Du'anual Mecma'an Katde Sallallahu Aleyhi Ravliye hazaratı hürmetine Allah Teala bu mübarek gecede bu sohbete iştirak eden kadınınızla erkeğinizle hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin, korktuklarınızdan emin eylesin, imanla şükatimeyle el sünnet itikadı üzere ölmeyi azapsız cennete girmeyi nasip eylesin. Amin. Zürriyetlerimize de bu yolun itikadını muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıyamete kadar neslimizden kafir, facir, münafık, fasık halkeylemesin. Zerre cehenneme nasip eylemesin. Amin. O noktaya geldiğinde, kafir, facir noktasına geldiğinde Allah zürriyetlerimizi kata ailesin Amin. Muhammedin ve alâ aleyhi ve, aleyhi ve Dua deriz. Tutmuştur. Şimdi Hazreti Selman İbn Abbas anlatıyor. Diyor ki, ben Arapçasının çoğunu okumayacağım. Hadise gelirse, bir şey gelse okurum. ''Küntü racülen min ehl-i diyor. Ben Acemlerden, Fars elinden bir adamdım diyor. Senin başın, bidayetin nedir? Sen Medine'ye nereden geldin, bizi nereden buldun? Yani çok ilginç diyor. Yaşı da çok. Yani çok yaşlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buluştuğunda bile yaşlı Efendimiz sallallahu aleyhi sonraya kaldı. E, Baya yine yaşadı. 250 yaşında vefat ettiği. Rivat ediliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 63 yaşında vefat ederken diğer sahilde Hazreti Ebubekir 63, Hazreti Aleve miz 63 yani ortalama 60-70 o dönemde de uzun bir yaş yok çok. Tabii belki bölgesel de olabilir ama her yer bir olmuyor. Şimdi bile bir olmuyor 110 yaşında ortalama yaşayanlar var bazı yerler. Bölgenin şeyine de bağlı iklimine. Eceli Mevla takdir ediyor. Sebepler alemindeyiz tabii. E ama yani 250 sene. Ee, yaşayan bir zat neler görmüş neler görmüş ya ve bir de meraklı bir de dini arıyor hak dini arıyor ne çileler çekmiş bak C diye bir kasabadan diyor ee, tarih dimeşte de, e, Ednent diyor artık kasabanın adı şimdi tespit de edilebilir belki şeylerden incelensin babam diyor evetim tarlacıydı, ziracıydı tüccar idi yani. Tabii tacir yani demek işte, eker, biçer, satar, satışları var. Tacir idi. Ve yani yuhibbu ni hubbe şeriden. Babam bana çok düşkündü. O kadar beni seviyordu ki artık sevmesi biliyorsun sevgi bazen adam zarar verecek hale gelir. Beni diyor kızı hani evde tutmak için hapse derler de hani kızım dışarı çıkmasın, biri kaçırır, biri şey eder, biri musallat olur falan. Sanki ben kız çocuğum için gidiyor, Beni evde hapsediyor diyor. Sevmekten. Çıkartmaz, etmez. Babamın dini de mecusilikti diyor. Yani ateşe tapıyor. E ben de ateşe tapıyorum. Mecusilikte çok da gayret ediyorum diyor yani. Gayret, gayret, gayret. O da kendine göre o zaman bir ibadet şekli diye. Hiç dünyada ne var, ne yok. Ya ben evden çıkamıyorum. Bir şeyden haberim yok diyor ya. Dünyada neler oluyor, kim geliyor, kim gidiyor. Dinler mi var, şunlar mı var, bunlar mı var? İlla muhanefi. Bizim evin hayatı neyse o. Sonra babam diyor bir bina yaptı. Orada bir bostanı, tarlası da vardı o binanın olduğu yerde. Orada bazı işleri var işte. Ektin, biçtim, suladım falan. Beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor, yavrum dedi diyor, benim çok işlerim var. Ee, şimdi bu binayı da yapmaya uğraşıyorum. Bunun bakımı bilmem nesi, büyük de bir şey yapmış. Bu tarlaya, çarşıya, yani dükkana, tezgaha bakamaz hale geldim. E benim de bu tarlaları da kontrol etmem lazım. E şimdi sen de oğlumsun, seni de evden çıkartmıyorum, işlerim noksanlaşıyor. Onun için sen, orada dolu işçi var ama, kırk işçi, bir başçı lazım. Sen git onların başında dur. İşte şunu yapın de, bunu yapın de, ondan sonra... Ama akşama yakın, geç kalmadan, akşamları hep dön, hiç orada kalma çünkü eğer sen e, geç kalırsan, gelmezsen, o zaman ben hiçbir işi gözüm görmez. Sen beni çok meşgul etmiş olursun, senin derdine düşerim, bu sefer ne bina kalır, ne şey kalır. Onun için, yani sana bu işleri söyleyeyim derken, bir de sen gecikirsen daha beter olmayalım diyor sonra. Her işimiz perişan olmaz. Peki dedim diyor. Ben de bir hapisten kurtulmuş gibi evden çıktım ya diyor, çok sevindim diyor. Çıktım babamın arsasına doğru giderken. Baktım orada diyor Hristiyanların bir kilisesi var. O zaman Hristiyanlık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel. Belki de doğmadan evvel tabii ki. Çünkü yaşını hesap ederse Hazreti Selman'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğumundan 40 sene sonra İslam geldi, nübüvvet geldi. Dolayısıyla bu eski olabilir, doğumundan da evvel olabilir. Yani tam onu kesin konuşmayayım. Belki doğmuştur sallallahu aleyhi ve sellem ama nübüvvetten önce olduğu kesin. Ben diyor giderken o zaman Hristiyanlık hak din. Hak din ama Hristiyanlık da bozulmuş, tahrif edilmiş ama yeni bir şeriat gelmediği için. İncil'in şeriatı nesh edilmemiş. Nesk edilmediği için İncil'i bozmadan amel eden bazı kiliselerde bazı alimler, rahipler mevcut. E, Hatice annemizin amcası Vareka bin Nevfel bile Mekke'de hak din üzereydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetten evvel Mekke'de bile... Kus'u i̇bn işte zeyd ibn Amr İbn-i gibi hak din üzere olanlar vardı. Fetret devri dediğimiz o dönemde. E fakat burada da yolum diyor, bir kiliseye düştü. Seslerini işittim. Yani onlar orada İncil okuyorlar. İbadet yapıyorlar, tabi Kur'an'dan, İslam'dan önce. O zaman hak olarak tahrif edilmeyen şeye rastlamış yani, bölüme rastlamış. Dedim ki oradakilere bu kimdir, ne yapıyorlar burada, ne sesleri çıkıyor. Dediler ki bunlar nasraniler, oradaki millet mecusi zaten. Dediler ki bunlar böyle bir azınlık. Burada bir şey yapmışlar, mabet yapmışlar. Böyle namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar falan. Bu da tarlaya gidecek diyor ya. Mübarek diyor, bir gireyim bakayım dedim diyor, meraklı. Girdim diyor, bir baktım diyor, Allah Allah, çok beğendim diyor ya. Baktım diyor, Allah ibadet ediyorlar, dua diyorlar falan. Biz ne yapıyoruz ya? Ateşe tapıyoruz, ediyoruz. İkide bir ateşe odun at, odun at, odun at. A ateş, ateş söndüse din gitti. <gülüyor> Allah Allah! Böyle din mi olur dedim diyor. Çok beğendim diyor. Burada diyor bir şey var yani. Belli bir şahıs yok, bir tapılan bir müşahıs o zaman heykel mekel bu şekil hak yok. İsa Aleyhisselam'a tapmak ila demek yok onlarda. Hak üzere olanlarda. Olamaz böyle bir şey zaten. Dedim ki ben diyor ya... Çok böyle feizlendim şey ettim. oturayım dedim de ne tarlasıymış ya. Oturdum, oturdum, güneş battı diyor. Babam diyor, bütün işçileri, aşçıları peşime göndermiş. E, geldi mi tarlaya? Gelmedi. Biz onu işe gönderdik, bir de işe de gelmedi, bir de geri de gelmedi. Ne olacak? Her yere adam salmış diyor. Demek babası da iyi bir tüccar, hani çevresi var diyor, dolu işçisi var. Neyse, akşam diyor, biraz geç oldu ama diyor, babama geri döndüm tarlaya, işe gitmeden. Neredeydin? Ben sana ne dedim? Dedim ki babacığım dedim diyor. Merar tübi nasara. Bir takım insanlara rastladım yolda biliyor musun? Onlara nasara deniyormuş. Nasara da biliyorsunuz nusretten geliyor. Yani İsa Aleyhisselam'a yardım eden havariler, ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Esasen nasraniyet yardımdan geliyor. Dinin aslı Allah'ın peygamberine yardım edenler Ev olarak ismi oradan almışlar. Bazı mahallerde Nasriyye diye bir kariyenin adıdır yani kireyin değil mi? Ensarullah yardımcı manasında. Ensar da Medineliler de yardımdan geliyor ya. Ya dedim diyor baba dedim. Namazları feacebet diye salatun ve duam. Namazları duaları çok hoşuma gitti. Ben oturdum, baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yavrum sen dedim dedi diyor sapıtacak mısın? Ne yapacaksın? Senin dinin, babalarının dini, atalarının dini Onların dininden hayırlıdır. Biz ateşe tapıyoruz. Sen ne kaşınıyorsun ya? dedi diyor. Dedim "La vallahi ma huwa khayrun min dini." Bunda demek kolay bir şey değil. Hayır dedim diyor. Vallahi de bizim dinimiz onlarınkinden hayırlı değil. E feraset var. İlhamlı zat. Havle gamu yabudun Allah ve du'una ve sallun Bunlar Allah'a ibadet ediyor. Allah'a dua ediyor. Allah'a namaz kılıyor ve ne hani Abdullah'un ara ne kudaya Biz ne yapıyoruz? Bir ateşe tapıyoruz, sonra elimizde o ateşe alıyoruz, götürüyoruz, oradan oraya taşıyoruz. Ondan sonra bıraktığımız zaman sönüp gidiyor. E niye kendi kendine devam edemiyor o zaman? Babam dedi ki diyor korktuğum başıma geldi dedi diyor sen herhalde dinden çıkacaksın dedi diyor benim ayağıma diyor demirden bir zinciri bağladı şimdi o da çocuğunu sapıtmamasını istiyor şimdi adam da haklı yani şey olarak sen, sen nasıl kendine göre bir kuralların var o da öyle beni diyor sen diyor bir kere gönderdik başımıza iş açtın diyor sen hiç sana sola gidecek adam mısın ben seni niye hapsediyordum bak anlaşıldı yeniden hapis diyor koydu beni diyor bir odaya ondan sonra tabi yanıma gidenle gelen ne oluyor evden öyle hepten tabi işkence değil işkence değil çıkamıyor ama da bir annesi var, ailesi var, gelen var, giden var, ev işte gel. Sonra birileri gel, birisi geldi diyor, hatırım mı sayacak? Dedim ona ki diyor, ya benim ağız, tadı ağzımda kaldı. Şular Allah'a ibadet eden adamlara bir daha da beni göndermiyor. Ben ne yapacağım? Sen dedim diyor, git onlara, selam söyle. Bu sizin dininizi çok beğendim ama daha henüz bir şey anlamadan, giremeden, edemeden dine, ben böyle yine hapis oldum. Ben bu yolu nasıl bulabilirim? Bu dine nasıl kavuşabilirim? Onlardan bir fikir sor derim diyor. Bana haber getir. Ondan sonra o bana gelenler gittiler, geldiler. Dediler ki bu dinin aslı şu anda merkezi Şam'da. O Fars diyarına biraz uzak tabii. Bu yani asıl psikoposlar, rahiplerin en büyükleri, alimlerin en büyükleri merkez Şam'da. Ya dedim ki diyor yani bunlar şube gibi işte küçük bir azınlık orada. Oradan size adam geliyor mu Şam'dan merkezden? E geliyorlar. E o zaman bana mutlaka haber edin o Şam'dan esas merkezden alimler gelirlerse siz bana mutlaka bildirin ben bir yolunu bulacağım dedim diyor. Yaparız dediler diyor. Ondan sonra gel zaman git zaman Şam'dan ticaret için Fars Diyarına gelince, Bu dinlerin ekserisi de tüccarlarla şey yapar. Mesela Endonezya, Malezya, o adaların hep Müslüman olması Yemenli ulemanın, evliyanın şeydir. Fakat Yemenli ulemayı, evliyayı, seyitleri Habib derler onlar, seyitlere Yemenliler Habib derler. Onları da oraya getiren tüccarlardır. Onlar deniz yoluyla, şurayla burayla ticarete gelmişler, alsat yapayım derken, o alimler de onlarla gelmişler. Veya o sonra gitmiş aleme demiş ki orada güzel mütevazı insanlar var falan. Oraya sen, sen de gel bir dahaki sefer bizden. Hep din böyle yayılmıştır. Şu anda dünyanın en fazla Müslüman nüfusu var. Endonezya. E, orası Müslüman değildi. Hep Yemen'in Habibleri, seyitleri Müslümanı. Ama başlangıç noktası nedir? Ticarettir. Ya yani tüccarlarla başlamıştı. Burada da ticaret ayağına Şam'dan gelir giderken Fars diyarında efendim bu bir kısımların işte o zaman hak dine çevirmişler. Sonra o haber elçi yaptığı adam geldi dedi ki Hz. Selman'a bir takım tüccarlar geldi Şam'dan. Yani hem tüccar hem ticaret hem ziyaret işte hem diyanet. Ee, işleri burada o şeylerle Hristiyanlarla buluştular. Peki o zaman sen onlara git haber ver de ki ne zaman burada kalacaklar tabi o zaman şimdiki gibi akşam uçağıyla dönemez. Eee... ''İşlerini bitirmeye yakın, ben çünkü buradan çok erken hareket edemem, bana desinler, biz şu zaman sonra geri şamat döneceğiz.'' diye. Ben de ona göre bir hesap, kitap yapacağım. Efendim, işlerini bitirmeye yakın, onlara iltihak etmek istiyorum ama nasıl ben kaçacağım buradan, çareme bakacağım. Tabii babası da onu böyle hapishane ederken, şey hapishanesi değil, evden çıkartmıyor. Bunun üzerine o aradaki kişi geliyor haber ediyor, onlar işte şu gün, şu vakitlerde ee, Şam'a doğru geri dönecekler. Sefere çıkacaklar. Peki. Ben de diyor ona göre planım şey mi yaptım artık neyse. Ayağımdaki demirleri yani o zamana kadar da babaya hürmeti var saygısı var şey yapmıyor ama çok. Ondan sonra yolunu buldum diyor işte demirleri attım. O gittiğim kilisenin oraya oradaki Şam'daki tüccarlara tüccarlarla beraber doğru Şam-ı Şerife. İlk diyor seferim daha oradan memleketine hiç çıkmamışım. Geldim Şam'a, Şam'da baktım herkes nasara. Dedim ki, bu dinin en eftal adamı kim? Bak, önüne gelenle iktifa etmeyeceksin anlaşılıyor. Buldum burada bir şey, hazır oturayım aşağı demeyeceksin. Alim, en büyük alim kim? Demek onu soracaksın. Veli, veli, şeyh, dolu, en eftal kim? Bunu soracaksın. Eftali arayacaksın, anlatabildim mi? Hz. Selman nasıl Selman olmuş, önüne gelene takılmamış. Eftal kim? En faziletliyi bulacaksın. İslam sana bunu emrediyor. İslam da bunu söylüyor zaten. Ali himmet olun. Ne demek? Aza kanaat etmeyin. Dünyalıkta aza kanaat edin, ilimde, dinde, fazilette, takvada aza kanaat etmeyin. En iyisini bulacaksın kardeşim. Biz ne yapıyoruz? Dünyada en iyisinin peşine düşüyoruz. Ahiret işlerinde bizim imam da idare eder. Ama sizin imam kardeşim, Fatiha'yı yanlış okuyor. Öyle imam var arkasında namaz olmaz. Ben bazı rast gelirsem yaat ediyorum. Adamın ne okuduğu belli değil ya. Ne çekme var, ne met var, ne cezim var, ne harf var ya bir şey yok. E şimdi ee, bize yakın burası mı? Kardeşim. Takva bir alimin arkasında kılarsa bir peygamberin arkasında kılmış gibi diyor Hadis-i Şerif. Sen niye takvayı aramıyorsun? Tabi taze takva yetmez, bir fıkıh da lazım, mekâri curuf lazım, şu lazım, bu lazım, haramdan sakınan lazım, Sakarsız imamın arkasında namaz olur mu? Olur. Yarım tutamın arkasında olur mu? Olur. Ama bu İsmail Hakkı tekkesinin ruh-ül beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri ne diyor? Ve fîh salât nefsî kâra, kârahttan değil diyor. Çünkü hiçbir fıkıhçı bir tutamdan aşağıyı mübah saymamış. E sen ne diyorsun? Aman şimdi! Fakva adam mı kaldı, şu mu kaldı, bu mu kaldı? Arayana var. Arayan buluyor. Ama din işine geldi mi idare eder? Zaten o zaman diyor ki, bari ben evde kılayım. O zaman camide hepten terk ediyor. Hiç olmazsa bak, sakalsız da olsa, kısa sakallı da olsa, camide cemaatle kılmak, evde tek kılmaktan 27 derece yine de eftaldir, tek kılmana hiç fetva yok yecüzü caiz değil demiş adam ulan yecüzü caiz değil olur mu demiş ya o zaman la yecüzü ne demiş o hiç caiz değil demiş zaten yani Arapça bilenler anladı tabii de size yecüzü caizdir desek de değil desek de belki yuttururuz ama yutmayın da kardeşim niye yutuyorsunuz ya ha. eftal kim dedi Hz. Selman ama mutlaka imam sakalsız da olsa cemaata gidin ve cemaattan ayrılmayın kılın ama sakallı olsa daha faziletli olur. Bir tutam olursa esas sünnete ittiba etmiş olur. Mesela. Ama adamın sakalı var. Affedersiniz konuşturacak beni şimdi. Ayakta işiyor yani. Böyle sakallılar da var. Bu da tehlikeli. O sefer sakalı var abdesti yok yani. Bunu ne yapacağız? Sakalsızın hiç namaz olur arkasında. Yine farzı düşer. E abdestin arkasında hiç olmaz. E bu da istinca bilmez, istibra bilmez. Ne yapacağız şimdi? Onun için takva başka bir şey. Tabii ki haramdan sakınmak, tıraştan kurtulmak o da takvaya giriyor ama e şimdi istincasız, istibrasız abdest mi olur ya? Durum vahim yani, vahim. Ancak kadro, kadro, kadro, kadro, maaş, imtihan. İmtihan e, imtihan edecek adam kim? Kim imtihan edecek? İmtihan edeni kim imtihan edecek? Hadi bakalım şimdi. Allah'ım, çok zor zamana geldik. Dedi, bu dinin eftalikim kim? Dediler ki, falan kenisede, mabette oranın sahibi bir rahip var, baş rahip var. Üskuf, ona diyorlar işte, Arapça'da, Türkçe'de psikopos gibi bir şey Türkçe değil, o da gavurcadır. Gittim diyor. Dedim ki diyor, ben seninle beraber burada ibadet etmek istiyorum, Allah'a dua etmek istiyorum, efendim senden ilim almak istiyorum, hayırlar öğrenmek istiyorum. Ne meraklı adam şu Hz. Selman. Dedi Fekümmü Ay, tamam buyur. Ben de diyor devam ettim. Fakat diyor baktım işler iyi gitmiyor. Niye? Anca para geliyor. Altın geliyor. Millet... onlar Şu işimiz var, işte şunu... Şimdiki gibi bilmiyorum günah çıkartma işleri var mıydı da altından, cennetten arsa bile satıyorlar. Ondan sonra millet diyor bayağı para getiriyor. Bakıyorum diyor fakirler geliyor. Bu rahip bir kuruş verdiği yok. Ne yapıyor bu dedim diyor ya paraları. Öyle ibadet yapacağım kafanı kuma gömmeyeceksin. Eftal kim falan adam. Tamam eftal diye gittin. Ondan sonra bir de baktın adamın yanlış işleri var. Madem buna eftal dediler o zaman bu eftaldir. Öyle de değil kardeşim. Allah insana akıl şuur vermiştir. Kıyas yapacaksın. Bir bakacaksın yani. Baktım diyor bu adam paraları cükka yapıyor. Yığdı paraları. Epey durmuş yanında. Ama diyor ben doğru dini öğretti bana diyor yani ibadetimi yapıyorum diyor. Zikri bir duamı yapıyorum. Bir sorun yok. Ama diyor kimseye bir şey vermiyor ya fakire miskine diyor. Çok sinirim bozuldu diyor ben buna. İşte Allah için buuz. Allah için buuz. Seni batıla götürene öyle hocadır, hacıdır o da olmaz. Yanlış iş yapana da Allah için. Buuz ettim diyor. Zaten diyor kısa zaman geçmeden öldü diyor. Ölünce diyor geldiler bütün millet işte baş rahib şudur budur bunu defnetmeye geldiler. Dedim inada ne adam raculusu yemurkun bi sadaka ve raghibun hatta ada cemaatum cemaatum wa ile Dedim ki diyor ya bu adam bozuk adam. Siz şimdi bunu aziz maziz ilan edip de evliya zannetmeyin. Bu adam bozuk adam dedim. Ne diyorsun ya dediler diyor. E ben deneyim bilir bozuk. Niye bozuk? Ya paraları siz veriyordunuz buna hayır hasanat. Bu yiğdı paraları stok yaptı, hazine yaptı. Paraları bir fakire vermezdi bu diyor. Aa, öyle mi dedi? Ama alameti nedir? Delilin ne dediler diyor bana. Cemaat. Mabedin cemaati. Hazinesini sakladığı yeri biliyorum diyor. Çıkarayım isterseniz dedi diyor. E çıkart bakalım dedi diyor. Yedi küp diyor altın dolu küpü diyor. Gittim çıkarttım diyor. Oraya stok ettiği yeri görüyor ya. Yapma ya dediler diyor. Bunu toprak kabul etmez. Asalım taşlayalım dediler diyor. Hepsi birden neler olsun heriflere. Bastılar çara, dar ağacına diyor. Bastılar taşı diyor. Tabii Hz. Selman'ın <gülüyor> neler görmüş ya. Ondan sonra dediler ki Heyet olarak, şimdiki dernek gibi bir şey herhalde, <gülüyor> bu adamı seçtik dediler diyor, rahip olarak, onu da onun yerine, e, bir âlim seçecekler, dinini bilen birini koyacak, ne yapsın adamlar, ibadet yapacaklar. Onlar da iyi niyetli. Yerine bir adamı tayin ettiler diyor. Hz. Selman anlatıyor öyle bir rahip geldi ki diyor mübarek adam bir ibadet bir hakiki din adamı diyor ey İbn Abbas ma ra'aytu rajulan kattu la ve ashad iftihadan ve la dunya ve la ve naharan ma kattu qabla Hazret Selman diyor İbn Abbas'a diyor vallahi diyor şu anda sahabe içinde gördüğüm 5 vakit namaz kılanlarda da ondan eftalini görmedim ondan şiddetli gayret edenli o sahabe makamını kastetmiyor. Yani ibadette ondan daha üstün ibadet yapan, ondan fazla gayret yapan, dünyaya ondan soğuk, dünyaya hiç metelik vermeyen, gece gündüz sıralı zikir yapan, böyle bir adam görmedim. Öyle sevdim, öyle sevdim, anamı babamı sevmedim. O adamdan önce, o adam kadar, kimseyi sevmedim, Allah için sevdim, diyor. Adam arıyor çünkü, adam. Allah adamı arıyor arayanda buluyor kardeşim. Biraz imtihan oluyor yani. Bu yollarda biraz imtihan olur. Baştan bir yol kesen eşkıyaya falan çatabilirsiniz, şudur budur. Ama ben bakıyorum yani iyi niyetle bu yollarda arayışına giren Müslümanlar mutlaka sonunda hakikati buluyorlar. O arada kuttaatkar eşkıya bilmem ne hacı hoca kılındakiler de varsa da saatteker maatteker onlardan da kurtuluyor ve onların da ne mal olduğunu bir zaman sonra anlıyor. Çünkü Allah anlatıyor. Celle celal bir feraset vermiş yani. Siz benim hala annem olduğumu anlamadınız. 40 senedir geliyorsunuz yani. Sizde de bir sorun var gibi geliyor bana yani ha. Sizde de mi bir sorun var acaba? Neyse 40 senedir gelende kalmadı da ne? Hani. En fazla geleniniz kaç seneliksiniz yani? Ben diyor o zatın yanında hizmete devam devam devam vefat edeceği yanaştı. Artık son nefeslerinde hep beraber ibadetlerdir Onlar evlenmemişler. Hep ibadet vefat edeceği zaman dedim ki diyor ya falan ey mübarek falan zat hadarake ma taramin emrille Allah'ın emri gel Allah geldi gibi görünüyor. Yani senin durumundan o anlaşılıyor. Ve ni vallah mahabbet için kat seni sevdiğim kadar vallahi hiç kimseyi sevmedim. Sen Allah dostusun. Sen çok sevdim dedim. Fe ma te'muruni ve la men Bana ne emrediyorsun? Ben şimdi kime gideceğim? Hangi alimden ilim alayım? Kimden ibadet öğreneyim? Mürşit arıyor. Bana beni kime vasiyet ediyorsun? ya da bana kimi tavsiye ediyorsun? Dedim diyor. Bak ne akıllı insan. Orada telaşa düşüp de ölüyor ölüyor derken önce neyi soruyor? Ben kime bağlanacağım şimdi? İrtibatsız, bağsız kalmayayım. İnsan asla bir alimsiz, bir mürşitsiz kendi başına Allah'ı bulamaz kardeşim. Bulamaz. Bak Hz. Selman'a. Orada o kadar din öğrendi, ilim öğrendi, ibadetleri öğrendi ama yine ne biliyor? Hayatta olan birini bulmam lazım. Senden sonra ben ne yapacağım diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Vasiyettir. Kaleli İbni dedi ki bana diyor oğlum vallahi me alemu. Ben buralarda da bizim gibi ibadet eden hak ucarı adam kalmadı dedi diyor. Ta Şam'da kalmamış düşün merkezde. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi yanaştı artık yani. Demek ki da hemen hemen 500 seneler falan geçmiş olması lazım. 500 sene geç çünkü arası 500 sene falan. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanaşıyor artık. Buralarda ben bir adam bilmiyorum. İlla racülem bil mevsili fe teyfe inneke ala misli hali. Musul'da bir zat var dedi diyor. Musul'a gidersen aynı benim manevi halim üzere o zatı bulabilirsin. Buralarda bulamazsın dedi diyor bekledim vefat etsin vefat وَفَاتَتْتِي لَهَكْتُ بِالْمَوْسِلِ Musul'a gittim diyor. İşi gücü yok. Ana, baba, iş, güç, hanım, yok. Allah'ın dini. Hz. Selman böyle bir zat. Kalktı oradan Şam'dan şimdi. Gittim Musul'a diyor. فَاَتَيْتُ Oradaki mabedin sahibi olan zatı, rahip olan ibadetli zatı buldum diyor. Kur'an-ı Kerim de ediyor onlar ruhbaniyete nıbteda uha ruhbaniyete nıbteda uha ruhbanlığı ben onlara farz etmedim az yemek az içmek az konuşmak az görüşmek evlenmemek bunun farz değildi ma katebna illibtiga ridvani llah benim rızamı aramak için çok ibadette gayret için kendileri yaptılar bunu ama fema raha hakkı ayati فَمَا رَعَلْهَا حَقَّ رِعَاتِهَا Hakkıyla etmediler. Yani Allah bana verdikleri sözleri sonra kendileri bozanlar oldu. Ama فَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ مُنُمْ اَعْمَنُوا مُنُمْ اِجْرُونَ Sebat eden, iman edenlere ecirlerini verdik diyor. Yani ne demiyor? Ben farz etmediğim işleri kendileri uydurdular. Ben de ecirlerini vermedim demiyor. Kendileri bana nafile olarak söz verdiler. Söz verince de kendine ne yapmış oluyorsun? Vacip etmiş oluyorsun. Benim şimdi yarın koyun kesmem farz mı bana? Kurban bayramı mı yarın? Benim yarın kurban kesmem vacip mi? Değil. Ama dersem Allah için yarın kurban kesmek benim üzerime adak olsun dersem vacip oluyor mu? Oluyor işte bunun gibi. Ben onlara farz etmedim ama kendileri bana adak etti söz verdi diyor. E niye böyle iş yaptılar demiyor bak. İşte tasavvufun delili budur derdi alâ efendi babamız. Ben beş bin la ilahe illallah diyeceğim. Farz değil vacip değil nereden çıkarttınız? Ya ben Allah'a söz verme hakkım var. Söz veriyorum sözümde durursam Allah da ecrimi veriyor. Tarikat bidattır. Sensin bidat. Ne bidatıdır tarikat? O zaman adak yapman da bidat olur. Allah sana farz mı etti? de bir adak yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama söz verince de durman vacip oluyor. İki rekat abdest şükrü namazı. Abdest şükrü namazı kılman farz mı? Vacip mi? Nedir en fazla? Sünnettir. Ama abdest şükrüya durdun, durunca da bozdun. Bozunca ne oluyor o iki rekat sana? E vacip oluyor, başladın çünkü, başlayınca vacip oldu. Perşembe günü oruç, sünnet, şimdi ki önümüzdeki perşembe oruç tutuyorsun. Ya önümüzdeki pazartesi, yarın oruç tutuyorsun öbür gün. Farz mı, vacip mi? Değil. E başladın, sonra misafir geldi. Misafire de ikram verdin. Misafir dedi ki buyur sen de ye. Sen de dedin ki ben oruçluyum. Misafir de dedi ki ben senin yanında içimden geçmez. Bu sefer sen de ne yapman lazım? Misafir yesin diye bozman uygun olur. Öğlenden evelse. Uygundur, bozarsın. Niye bozarsın? E misafire ikram edeceğim, ben de iyiyim, onun iştahı açılsın falan filan. Sonra o pazartesiyi tutmak sana ne oluyor bir daha? E, vacip oluyor. Cık. Bu tarakat işi böyle. Sen buna girmeye farz vacip demiyoruz ki. Ama Allah'a söz verdin, günde beş bin la ilahe illallah diyeceğim sen. Söz verirsen sözünde durman adak gibi oluyor. Kaza namazı gibi oluyor. Yapamazsan da kaza ediyorsun. Çünkü ve kefirun minun fasikun. Ruhbanlığı çıkaranların çoğu fasık oldu ama içlerinde bazıları ahde vefa gösterip büyük e, evliya oldu, diyor Kur'an söylüyor. Bunu da iyi anlayın yani. O zamanki azatlar az yiyor, az içiyor, devamlı ibadet ediyor, evlenmiyor, şu bu. İslam'da evlenmeme tarafı yok bu işin. Ama İslam'da o noktada ruhbanlık yok. Ama az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek var zaten, teşvik edilmiştir. Ve lakin evlenmeme tarafı bir tek e, İslam'da müsaade edilmiyor. Bunun dışında da, efendim, e, devamlı ibadete kendini çok ayırmak fazilettir. Ama yapabilirsen. Yapamayacağın işi de Allah'a söz verme tabii ki. Atak yapma, söz verme yapabildiğin yap Ama söz verdin, o zaman yapmak durumundasın. Bu zatlar öyle zatlar yani. Ama o zaman da meşru. Baktım diyor, geldim Musul'a diyor. Mabedin sahibini buldum diyor. Baktım bir ibadet, bir gayret, dünyaya karşı metelik vermiyor, dünyaya soğuk, zinete bakmaz, süse bakmaz, yemek içmek varamaz, Ha, baktım diyor, o zata benziyor. Geldim dedim ki diyor, felan zat vefat etti, vefat etmeden evvel beni sana vasiyet etti, ben onun vasiyeti üzere sana geldim, Senle beraber ibadet yapacağım. O da diyor, feakım ey büneyye. yavrucuğum, onlar hep yaşlı o zaman, yaşlı zatlar. Yavru, o zaman da uzun ömürler de var tabii. Ey evladım dedi diyor. Oğulcağızım. Tamam bizim şeyde mabette ibadete devam. İkamet et dedi diyor. Ben de onun yanında ikamet ettim diyor. Aynı diyor Şam'daki Ozat'ya ibadet ibadet hiçbir sorun yok. O da vefatı yanaştı. Hepsi ona ahir ömürlerine yanaşmışlar. Dedim ki diyor, beni sana vasiyet etti, gönderdi. Şimdik Allah'ın emri senin de başına geldi. Fe ilâmen tûvâs sen beni kime vasiyet edeceksin, ben kime gideyim? Yeter artık ya, ben artık alim oldum, ben de gideyim bir yer açayım, değil mi? Biz de hemen bir tekke açarlar yani böyle bir tekke. Az daha Mekke açacaklar da Mekke Allah'tan şubesi yok yani. Ondan sonra hemen bir falan. ya kardeşim bir dur, bir dur. Mürşitsiz olmaz. Kan mısın kalat mısın belli değil. Hemen ben oldum bilmem ne bir sene iki sene bir şeyler dinliyor. Hemen başlıyor hoca oldum hareketleri. Yapma be kardeşim. Biraz haddini bil, biraz şey, cık. bir icazet al. Hocaların sana icazet vermeden, çoğu talebe icazet almadan bırakır gide. Niye icazeti beklemez? Ama aa, sıkıldım bilmem işte o, hocayı mı dinleyeceğim, şunu yapacağım. Ben bayağı anladım zaten. E millet bana da hoca diyor, elimi öpmeye başladı. Halep müftüsü gibi sarı sararsan, sakalda bir tutam cübbeyi de giyersen millet öper abi. E ilmin ne kadar var? Ben 12 yaşında kürsüye çıktım, sohbet ettim. E, efendinin de yanında olduğum için, herkes benim Efendinin yanında olduğum için çok seviyorlar. E, yaşlı yaşlı adamlar, 70 yaşında adam benim elimi öpmeye kalktı. E bu sebeple ben vaaz ediyorum, kürsüden iniyor, bütün millet ürmet ediyor, hocam hocam. Halbuki ben o zaman kulaktan dolma, Efendiden ezberliyorum bir şey. ibareye sökemiyorum ama ezberim kuvvetli satış da var. Çene kuvvetli. Adam beni hoca sanıyor. Şimdi bile ben alim malim değilim yani. Nerede alim görmemişsiniz siz? Siz alim görmemişsiniz. Kıtlığa çatmasınız. İşte şöyle maşelebi diyorsunuz yani. Ama alimler biz gördük yani. Biz gördük. Bizim de görmediğimiz kitaplarda bir de duydu, okuduğumuz alimler falan var. Yani onların yanına yanaşılmaz yani. Anladınız mı? Yanaşılmaz. Hiç iddia değil. Hayalimden geçiremiyorum o alimleri ya. Onları biz okuyoruz kitaplarını, bunların ilmine. yetişir mi kardeş? Sen ne diyorsun? Alim mi görmemiştir? Erzurum'da hocanın biri, o da büyük müderris yani. O ne okutuyor o zaman Osmanlı'nın son dönemi? Yani işte okuturken falan orada Halakası'nda bütün ulema gelmişler. Ömer Nasu Efendi Erzurum'da, o da memleketi ziyarete gitmiş. O da gelmiş kendine hani camiye girmiş yani, o da okutuyor falan. Ahkam kesiyor, şudur budur, o da büyük müftü. talebelerde falan bizim bir hocadan büyük hoca yok zannediyorlar. E görmemiş olunca öyle oluyor tabii. Ondan sonra, efendim, hoca efendi kimsiniz falan, işte buralardan değilsiniz herhal tanıyamadık falan. Ömer Nasuhi meşhur ama tabii o zaman, o arada o onu rastlamamış. E dedi ben, Ömer dedi, bu sefer hepten şüphelendi şimdi. Nasuhisi de var mı dedi hocam dedi, <gülüyor> var dedi el Fatiha dedi, kitabı kapattı kardeşim. E şimdi talebelerine de sorsan Ömer Nasuhi kimmiş diyecek. Görmemişin çocuğu olmuş sen. E şimdi hocandan başka adam görmemişsin, tamam ama şimdi Nasuhisi de var mı deyince adam kitabı kapatırsın yani Biraz... Hemen ben evliya oldum zannetme, hemen ben hoca oldum sanma. Üstadın, mürşidin ise sana cevaz vermeden, yol vermeden kendi kafana işlere kalkma. Edebini takın kardeşim. Bak diyor, beni kime vasiyet ediyorsun diyor. Kaç tane orada evliya görmüş eski ümmetlerden, görüyorsun. Hepsinin yanında senelerce ibadet etti bu zat. Ama yok. Bir sağ olan, hayatta olan bir zata mutlaka tutunmak lazım. Sen beni kime vasiyet ediyorsun? Dedi, ma alemu ey büney. Kime diyeyim evladım dedi ya. Kimseyi de bilmiyorum. İlla racülem bin nasibin. Nusaybin deniyor şimdi adı şimdi bizim bugün Nusaybin nasıl bir Arapçası nasıl birindir? Nusaybin de bizzat tanıyorum. Hepsi birbirini tanıyor görüyor musun böyle? Biz 40, -40 kişiyiz birbirini tanırız hesabı. Ve bu alimane hünifel hakbi bizim yolumuzu bozmadan koruyan yani İsa Selamın yolunu o var. Git ona bari benden selam söyle. Felen madefene onu da defnettik diyor lahitbul <gülüyor> ahire gittim nusaybine fekultu ya fulan ey mübarek adam inne fulanın evsap bi la bak ben gittim önce şama şamda bir adam bozuk çıktı ondan sonra mübarek bir zat geldi o beni tavsiye etti efendim gönderdi musula sonra o vefat etti o gönderdi musul'daki vefat etti o da şimdi beni sana gönderdi ne yapalım dedim dedi feyakı mebune ibadete devam evladım ne yapacağız dedi gel dedi zikredelim bu nasıl bir zor bir şey biliyor musun? Yemek, çay, kahve, böyle bir şeyler yok. Ölmeyecek kadar yiyorlar. ölmeyecek kadar. Desen ki böyle sarı kesilmişler de. Ot yemekten sapsarı, yeşillenmişler yani. Bu çok zordur onların, o zamanki ibadet çok zor. Şimdi bu kadar kolay, beş vakit namaz kılan yok arkadaş ya. Ne kadar bir, bir berbat bir duruma geldik ya. Azimler müteşrik olmuş. Ondan sonra <gülüyor> Baktım diyor o da mübarek. Zaten ondan sonra diyor hep şeyler tuttu diyor birbirini. Referanslar, frekanslar, durum iyi. O baştan ilk gittiği vasiyet üzerine gitmedi o. Rastgele soruşturmayla gitti. Burada hep vasiyetler ehlinden aldığı için onunla da ibadet, ibadet, ibadet, onu da vefat. Mübarek, 250 sene yaşarsan herkesi gömersin tabii. Bu sefer dedim diyor ne olacak? dedim. İne göd derdador <gülüyor> ekemle la ta'lam tara. Kane av sahibi fulan ile fulan ve fulan ile fulan ve av Ya ben ne yapacağım ya? O vefat etti gittik onu. O vefat etti. Oradan duruyoruz bir sene iki sene. E şimdi sen de Allah'ın emri geldi. Ecel geldi ezabi. Yani yaşlı zatlar hepsi. E sen feilan mı Sen beni kime göndereceksin? Vasiyetini kime yapıyorsun? Dedim ey güney. Vallahi ma alem ahadan ala misli manahnu ale. Bizim ibadet işimiz, bizim halimiz, makamımız zor. Bizim şeyimizle adam kalmadı. Ancak seni kime göndereyim? İlla radülen bir min erdu Rum. Rum toprakları. Rum toprakları nereler? Buralar. Erzurum. Rum diyarı. Buralarda o zaman hep kimin hakimiyeti var? Rumların yani Bizans toprakları. Bizans topraklarında Ammuriye diye bir yer var. Ammuriye'de bir zat var. Git onun yanına ibadete müracaat et. Aynı bizim halimiz üzere ibadette bulacaksın. Ammuriye neresi? Şu anda Afyon'un sınırları içinde. Buraya yakın. Ben Sivrihisar diye de biliyordum. Şimdiki tam adı neydi hocam? Ammuriye'nin şu andaki bölgesel adı ne? Ev. He? Emir Dağı, evet Emir Dağ'da Afyon Emir Dağ ya yakın antik bir kent durumunda Hazreti Selman orada çok uzun kaldı ibadette. Buraya geldi. Allah için geziyor. Arıyor. Bulana kadar devam. De i̇şte öyle arar sanki onu da bulursun sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Aramayan ne yapacak abi? Nereden nereye ya? geldi buraya, evet Emirdağ dediğin oradaki antik bir şehir olarak geçiyor Ammuriye'ye geldi hatta belki de o kalıntılar bile var orada bilmiyorum kilise halinde mi duruyor Hz. Selman'ın ibadet ettiği makam da e, kaldığı yerde antik bir yer şeye de uğramışsın Eskişehir'in Sivrihisar mı var? he? Sivrihisar'da da antik bir yer var Orada da Hazreti Selman ibadetle meşgul olmuş. O oralarda bulundu yani. Aslında burada kalalım. Bir dahi mutlaka gelirsiniz. Evet. Amuriye'ye geldi abi. Bizim Afyon'a kadar geldik abi şimdi ben. Nereden geliyoruz abi? Acemistan'dan ona geldik. Tamam. Hakikaten bana da yazık. Çünkü bana yazık şu. Derslerim var. Kitap yetiştireceğim. Bana müsaade edin inşallah. Tamam. Haftaya kaçı? Haftaya ayın kaçı mübarek? Ay söyle. Aralığın kaçı? Bir aralık düz hesap. Şaşırtma yok. Bir aralık cumartesi. Yatsı namazında buradayız inşallah. Bakalım Hazreti Selman işini dinleyen de baş demeyecek bunlar. 12'ye kadar bitmez. Onun için Amuriye'den sonra neler gördü neler? Hazreti Selman radıyallahu rabbim şefaatine ne eylesin. Bir aralık cumartesi Allah Teala sohbetimizde bizleri buluştursun. Evet, dua edeceğiz inşaAllah. Fikret amcamızın gelini, Hacı Hanım ismi neydi? Fatma, Fatma ablamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlullah. La ilahe illallah Muhammedun rasûlullah. Fi kulli lemhattin ve nefesin âdede mâvsiâhû ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhunu şâd eyle. Kabrini nur eyle. Hacı Fikret'in gelini bu yola hizmet etmiş, bu yolun kadınlarından ee, sen onun ya Rabbi seyyatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Şehadetlerimizden hasıl eclü mesubatı hediye eyledik, vasıl eyle. Geçmiş bizim bu cemaatlarımızdan da kabirlerinde hediye de ruhlerine vasıl eyle. Amin. Subhane Rabbil Ali'yle Alem'in vehhab. Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Valehali ucuğum yemgâin. Allah Allah Allah Allah nasülük al Na'udhu bika min sharri ma sa'ada kam min nabik Muhammad sallallahu alaihi anta al-musta'an wa alayka al-balagh la hawla illa billahi al-ali al kulli kulli Allahümme ma'a qad-dhaite lana min qad-dhafecu alâ akıbetehu râşeda Allahümme rabbenâ etenâ rahmeten ve heyyi'lenâ emle emrina râşeda Allahümme rabbenâ etimim lana nûrana ve ahfir ala enneke alâ külşeyn qadîr Ya arhemen râhimine, arhemen râhimine, arhemen râhimine, arhemen râhimine Hazreti Selman Efendimizin şefaatlerine bizi nail eyle. Bir dahaki ay dersi bitirmeye muvaffak eyle. Manileri izâle eyle, yardımcıları ziyade eyle. Onun gibi seni hak yolda, senin yolunu bulmak, mürşit bulmak, ve sana vasıl olma yolunda bize de bir nebze gayretler ihsan eyle. Amin. Onun aşkından, onun şevkinden, onun ibadetlerinden bize de bir nebze ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi buradan da almadan affeyle, muğfiret eyle. Amin. Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Uyuşturucuya müptela olanlara, ya Rabbi halas ile. Geçen bir tanesi gitti babasından zorlan para isimlerken babası vurmak zorunda kaldı. Babasına bıçak çekti. İşte babasını Babası hapse gitti, o mezara gitti. Daha nice böyle haberlere yansımayan hadiseler var. Kurban olduğum bu Müslümanların çocuklarını uyuşturucudan kurtar ya Rabbi. Bunlara uyuşturucu satanları kahreyle ya Rabbi. Lanet eyle ya Rabbi. Ocaklarını batır ya Rabbi. Yani. Ellerini kıpırtılacak mecel verme ya Rabbi. Yani. Bu emniyet mensuplarına askere, polise de bunları yakalamak için tam bir ilham eyle ya Rabbi. Bu işi tam kökünü kurutmalarını nasip eyle ya Rabbi. Sen Fazıl-ı gevşeklikten muhafaza ile Allah'ım çoluk çocuklarımıza, kötü alışkanlıkları olanlara tevbe nasıb eyle. Namaz nasıb eyle, zikir nasıb eyle, ibadet nasıb eyle. Bizlere de bu yolda devam, sebat, istikametler nasıb eyle. Amin diyendilerine acihemden azade eyle. Ya Rabbi Sen Fazıl-ı Kerim'inle ya Rabbi. Askere giden kardeşlerimize de hayırlı başarılı hizmetler yaparak dönmek salimen ganimen nasip eyle. Askerimiz, polisimiz bizi koruduklar. Sen de onları muhafaza eyle. Güvenlik güçlerimize ya Rabbi. Her türlü terör faaliyetler, suçları durdurmak için muvaffakiyetler ihsan eyle. Onların da bu hizmetlerine karşılık, onların da yuvalarında huzurlar ihsan eyle. Çoluk çocuklarına iddia etler, ihsan eyle. Sen Fazl-ı Kerem'ine ya Rabbi bu milleti yeniden dinine döndür ya Rabbi. Kur'an'a sünneti, ehli sünnete çevir ya Rabbi. Ehli sünnet alimler arattır, buldur ya Rabbi. Ehli bid'atı dinlemelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Gönüller, kalpler, kulaklar yedi kudretin dedir. Hakka çevir, hayra çevir ya Rabbi alemin. Ve ya hayran Nâsırîn ve ya hayran Fâtihin. Bütün duasyan kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu saatte ihsan eyle. Umduklarımıza naile eyle, korktuklarımıza emin eyle. Amin, amin. Bi hurmet ve yâsînü sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sallallâhu aleyhi teslimen sallallâhu aleyhi ve sallallâhu aleyhi ve sallallâhu aleyhi ve sallallâhu aleyhi ve sallallâhu Ali ve sallallâhu aleyhi ve Efendiboağımız haşaylar Bursa'da asker görkem Sevim kalp krizi geçirerek askerde vefat etmiş bu yavrumuzun da şehitimizin de ruhu için el Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi